Hocam başladı. 14. Şubat 2018. Sevgili bilimler, Değerli dostlar, bugün sizlerle bir sohbet daha yapacağız. Ee, konumuz psikanalik psikoterapiler. her zaman olduğu gibi mümkün olduğu kadar interaktif yapmaya sohbet tarzında yapmaya karşılıklı etkileşim tarzında yapmaya gayret edeceğim sürecin ikinci aşamasında aradan sonra belki karşılıklı roleplayinglerle psikoterapileri yaşayarak anlamaya çalışılır diye düşünüyorum sanat psikoterapi Eğitim alananlarımızdanız. Evet. Niçinler. Ben biraz ben biraz Kimler şey, yine ne bir o şey. şey. tarz yani Başka? Van Vandriyum. Vandriyum. Hmm. Peki Tabi bazen nereden başlayacağım bilemiyorum Böyle tıkanmıyorum <gülüyor> Öğrenci kaç arkadaş var? Seviye tespiti yapayım Psikolog kaç arkadaş var? Bedereci kaç arkadaş var? Tıp doktoru kaç arkadaş var? Sosyal hizmet uzmanı. Ne kaldı? Psikiyatri hemşiresi kaldı. Onun dışında diğer mesleklerden kimler var? İki kişi var. Evet, Peki. Şöyle insanın genelinden başlayarak gidelim. Ee, i̇nsan, biyolojik yapısıyla bir organizma. Ee, Evrende yaratılmış olan çünkü aynatta çeşitliliğin içerisinde belirli tabiat kanunlarına, belirli yasalara uygun olarak kimya fizik bir temel yasalara uygun olarak bir biyolojik altyapısı var. Yani biyolojik altyapısı yapısı dediğimiz zaman kimya kanunlarına uymak zorunda, fizik kanunlarına uymak zorunda, matematik kurallarına uymak zorunda, determiner kurallara uymak zorunda. Bu diğer canlılarda, <gülüyor> bitkilerde, hayvanlarda olduğu gibi insanda da bir bedensel varoluş yaratıyor. Bu manada baktığın zaman bedenin her türlü hareketi, eylemi, e, organizmadaki olan bitenleri biyolojik olarak izah edilmesi mümkün olan şeyler. Yani Onları parça parça ayırdığınızda her bir fenomeni laboratuvara getirdiğinizde kimyasal bir reaksiyonla elektriksel bir aktivasyonla, manyetik bir etkiyle karşı karşıya kalırsınız. İnsanı parçaladığınızda, yani matematik, fizik ve kimya ile karşı karşıya kalırsınız. Bunlar daha entegre olmuş hali, bu kuralların, temel bilimlerin uygulanmış olduğu yapılar biyoloji olarak karşımıza çıkıyor. Buna benzer bir yapı olarak da şu anda insanın benzerini inşa etme konusunda ciddi gayretler var. Yani insanın bir kopyası yapılıyor. Burada bir noktaya geldikten sonra insanı bilinçli olma hali ve öznerliği dediğimiz yapıyı oluşturmanın mümkün olmadığını, en azından bugün mümkün olmadığını biliyoruz. İnsanı yaratabilir misiniz? İnsan benzeri bir şey yaratabilirsiniz. Ama insan olabilmesi için insanın özgür iradesiyle karar verebilmesi, verdiği kararlı öznel bir deneyim ve ile hissetmesi gerekir. Yani her birimizin parmak izi gibi kendimize ait ruhsal bir girdiğe bağlı öznel kebiklerimiz var. İşte bu özne kimlikleri kopyasını yapmak. Hatta kendi anınızı an dediğimiz zaman biriminin önümüz zamandaki kraniyosun anı yaratmamız mümkün değil. Bir önceki anla bir sonraki anın eşit olmazlar mümkün değil. İnsanlar insan benzeri sanal ortamda zihinler oluşturuyorlar. Fakat bu zihinler bir noktada öznel dereyim dediğimiz, öznel bilinç dediğimiz sıçramayı yapamıyor, zombi oluyorlar herhalde. Zombi zihni oluyor. Bunu neden böyle başladık? Çünkü biz başladık? İnsanın zihni mevcut bilimsel paradigmalarla izah edilebilir mi? Klasik analiz ve onun kurucusu olan Sigmund Freud bunu olabileceğine inanıyordu. Yani insan zihnini matematik, fizik, kimya gibi girdilerle çıktılar arasındaki bir formül olduğuna inanıyordu. Hatta o kadar inanıyordu ki, kendisi bir neuropatolog olarak eğitiminin ilk başlarında uzmanlık eğitiminin nöroanatomiye merak salmıştı. Ve zihin dediğimiz, bilinç dediğimiz, irade dediğimiz şeyin anatomide karşılığının olduğunu, bunun da beyinde olduğunu ve beyindeki bir takım yapıların karşılıklı etki tepkileri ve zihnin oluştuğuna inanıyorum. Ve postmortem, ölüm sonrası insan beyinlerini keserek beyinleri anlamaya ve zihin dediğimiz veya ruhsal yapı olarak bizim daha çok tercüme ettiğimiz yapının kaynağı, bağlantılarını anlamaya çalıştı. Çeşitli hastalıklardan muzdarip olarak ölmüş olan çeşitli vatandaşların beyin incelemelerinden bir takım sonuçlar çıkararak zihin aygıtını ifade etmeye çalışıyor. Bununla ilgili bir makale yazdı. Bilimsel bir proje olarak psikoloji denilen bu makaleyi daha sonra kendisi yasakladı. Bu makalenin özü zihin aygıtının beyinde morfolojik olarak tespit edilebileceğine dair inancıydı. Daha sonra bunun mümkün olmadığını görünce sanal bir zihinsel aygıt zihninde bir tasarım olarak insan zihni nasıl olabilir diye zihninde sanal bir zihinsel aygıt düşündü. Yani bizim ruh diye söylediğimiz, psikişe diye söylediğimiz, zihin diye söylediğimiz, bilinç diye söylediğimiz şeyin tasarımını yapmaya çalıştı. Nasıl ki matematiği biz elinde tutamıyorum, gözle göremiyoruz, sadece rakamlardan ve soğut kavramlardan da ibaret ise, matematiği kendi içerisinde de bir terminal bağı, bir illiyet bağı olduğunu görebiliyorsak, aynı zihinsel aygıtın da ...matematik gibi zihinsel bir proses olduğunu ve bunun formüle edilebileceğine inan. Yani biyolojik parametrelerle, kimyasal ve elektriksel aktivasyonla ve zihnin bölgesel... ...beyindeki yerleşimi yerine tasarımsal olarak bir zihin aygıtı tasarımlandı. İşte bu zihin aygıtının nasıl çalıştığını anlayabilmek için de bir ömür boyu, deha niteliğinde insanları inceledi. Hem kendini inceledi, hem ailesini inceledi, hem de danışanlarını, hastalarını inceledi. Ve bu zihin, çalışma prensiplerini ortaya koymaya çalıştı. İnsan, çağındaki düşünce, hangi paradigmaya aitse, düşüncenin ufukları o paradigmanın vardığı noktada biter. Yani siz, çağınızdaki bilimsel olarak, felsefi olarak nasıl bir paradigmanın kuşatması altındaysanız zihninizde olaylar hakkında çıkarabileceğiniz kanaatler ve bilimsel sonuçlar o paradigmanın sınırlarında biter. Bu ne demektir? Buna zamanın ruhu diye ifade verir. istediğimiz, Deis dediğimiz, zamanın ruhu dediğimiz bir bilim anlayışı vardır. Bilim anlayışları da değişen ve dönüşen bir süreçtir. Freud zamanında bilim anlayışı işte akılcılığın başladığı, Rönesans'ta başlayan pozitivizmin egemen olduğu ve yoğun buluşların ortaya çıktığı bir dönemde temel paradigma Newton fiziği yani evrendeki tüm olayları açıklayan ve izah eden, insanın yaratılışına açıklık getiren en temel paradigma Newton fiziğiydi. Newton fiziğinin kuralları basit ve netti. Keza aynı şekilde Darwin, evrimsel kuramla ilgili açıklamalarını getirdi. Ve buna bağlı olarak geliştirilen tüm bilimler ve bilimlerle ilimtili, deneyimler, tecrübeler ve bilgiler olanı biteni o dönemin, zamanın ruhuna uygun olan paradigmayla izah etmek durumundayım. Newton fiziği temel paradigma olduğuna göre eğer insanlar bir zihin ayrıntılı, bir ruhtan bahsediyorsanız bu ruhu izah edebilmek için elinizdeki tek argüman Newton fiziğinin size vermiş olduğu en son buluşlar ve bulguları ...referans noktası olarak zihni izah etmemizdir. Newton fiziklerin en temel özelliği neydi? Enerjinin değişimiyle ilgili, enerjinin birbiriyle basınçla değişimiyle ilgili ve... ...buhar çağını başlatan temel yapılanmaydı. Bir enerji vardı, bu kinetik enerji. Bu kinetik enerji çeşitli enerji şekillerine transform edilebiliyordu, değiştirilebiliyordu, dönüştürülebiliyordu. Ama enerji yok olunmuyordu. Enerjinin sakınımı tanıdı. Madem dünyadaki bütün makineler, bütün doğal bitkiler ve coğrafi olaylar Newton fiziğine uygun olarak çalışıyorsa, insan organizması da keza aynı şekilde Newton fiziğine uygun olarak çalışıyorsa, zihinsel aygırt da demek ki buna uygun çalışacaktır. O zaman temel enerji olarak Newton fiziğinden elde etmiş olduğu bilgiyle insanoğlunda doğuştan gelen bir enerji maddeti. Bu enerji bir şekilde şekil değiştirerek zihin enerjisine dönüşüyor, zihin enerjisi basınç yapıyor, bu basınçla beraber bilginizle düşünce, duygu, davranış dediğimiz bir takım eylemler ortaya çıkıyor. Demek ki nasıl ki bir buhar makinesine Hatta bir lokomotifi, bir şimendiferi düşünün, bir buhar kazanını düşünün, düdüklü tencereyi düşünün. Bir trenin, bir şimendiferin, bir lokomotifi buhar kazanının altına atacağımız odun ve kömürlerle orada suyu ısıttığımızda, yani odunda ve kömürde olan enerjiyi suya aktarıp suyu buhar hale ve basınçlı hale getirdiğimizde, o basınç bir şekilde bir takım pistonları hareket ettirerek piston hareketine dönüşüyor. Piston hareketiyle de belirli demir raylar üzerinde trenler yürüyor. Gelelim aynısını insana. Freud diyor ki, insanda libido dediğimiz bir enerji var. Bu enerji basınçla insan zihnine hücum eder. Bu zihne hücum ettiğinde biz nesnelerimize doğru hareket ederiz nesnelerimize doğru itiliriz. Eğer nesnelerimize doğru itilirken bu arzu kaynaklı bir libidodur. Toplumsal gerçeklik, hayatın gerçekliği ve realite bu hareketi eyleme geçirmeyi yasaklarsa o engellenir. Bu alttan gelen aynı lokomotifin lokomotifin enerjisini harekete geçiren basınç gibi, bizim içinizdeki basınç amacı bir nesneye gitme, o de hareket yaratmak. Buna biz kişinin arzularının tatmin edilmesi diyoruz. Yemek arzun varsa içinden bir basınçla yemeğe doğru eğilim geliyor, seksüel arzularınız varsa seksüel arzu, agresif arzularınız varsa agresyonunuz dile getirerek içerideki enerji değişiyor. Aynı bir trenin odun ve kömür enerjisinin harekete dönüşmesi gibi. Bütün teorisi de bunun üzerine oturuldu. Fakat dedi bir trende, bir buharlı makinede enerjinin değişimi ve dönüşümüyle hareket elde ettiğinizde buna bir problem çıkarılmıyor. Ama insanlar cinsel arzularını olur olmaz yerde, olur olmaz kişilere tatmin etmeye kalkıştığında toplumsal realite ve gerçeklik onu engelliyor cezalandırıyor. Agresyonunuzu ve öfkenizi değermediğiniz ve istemediğiniz insanları ölümcül cezalarla cezalandırmak istediğinizde elin oğlunun eli toplamıyor. O da sizi cezalandırıyor. O zaman normal bir yolda gitmesi gereken, akması gereken o enerji akımı bir yerde blok oluyor. İşte bu bloku olma halinde Hayatın gerçekliği perspektifinde bizim o enerji yumaklarındaki, enerji akışlarındaki blokaj, gerçeklik dediğimiz bir şey yaratıyor diyor. Bir dakika dur. Buna ego diyor. Olayı değerlendir, enerjiyi biraz tut, biraz değiştir, biraz yamul, biraz kapat, biraz ört, biraz türeviyle idare et şeklindeki bir yapıyla izah etmeye başladığında, zihinsel ortaya çıkıyor. İnsan Newton fiziğinin getirmiş olduğu enerjinin sakınımı, değişimi, ekonomiklik ilkesi perspektifinde bir makineden ibarettir. Bu makine emme basmak, tulumba gibi alttan gelen enerjiyi bir şekilde durduran, öteleyen, erteleyen, değiştiren, türevlerine razı olan bir yapıyla dış gerçeklik ...kendi içindeki enerjinin karşılıklı değiş dokuşundan meydana gelen bir zihinsel ayıkta sahiptir. Peki ne güzel? Peki derdin ne Freud? Diyor ki insanlar şikayetçi diyor. İnsanlar acılar çekiyor, insanlar sıkıntıları var diyor. Takıntıları var diyor, korkuları var, fobileri var, obsesyonları var... ...cinsel işlevi bozuklukları var, yeme bozuklukları var... ...duygu-dorum bozuklukları var, paranoid bozuklukları var... ...bunlar nedir diyor? Bunlar içerideki tutulmuş olan enerjinin gitmesi gereken yere gitmeyip de engellendiğinde dış gerçeklik tarafından kişinin kendi kendine pazarlıkla bulmuş olduğu uygun çözüm yolları. Fakat bu uygun çözüm yolları kişiye aynı zamanda rahatsızlık verdiği için bu pazarlıktan daha karlı çıkma yolları olabilir mi diyor. İşte daha karlı çıkma yollarını bulmaya da terapi ve tedavi diyor. Diyor ki şu anda bir maliyette, bir bedelle içindeki dürtüleri, arzuları ve enerjileri engelliyorsun. Bunları daha makul bir şekilde daha az bedelle engelleyip daha çok tatmin edecek alanlar yaratılmasına da terapi diyor. Yani şimendiferin çalışması, buharlı makinenin çalışması, insanın zihinsel aygıtını sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak yapılan eylemdir diyor. O zaman iki şey tanımlıyoruz bu diyor ki, insan zihni dediğimiz aygıt, evrendeki herhangi bir canlı organizmanın yasalarına uygun olarak oluşturulan her ne kadar bunun biyolojik kaynağını beyinde çeşitli noktalarda göstermek istedim. Buna muvaffak olamadım ama sanal olarak matematik gibi o zihinsel aygıtı hangi determinan, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, illiyet prensibi içerisinde çalıştığını anladım, tavladım, insanın ruhsal yapısını insanın zihin aygıtını en ince detaylarına kadar önümüze seriyorum diyor. Baktığınızda muhteşem bir makine olarak öne sürüyor aynı Newton fiziğini önümüze serdiği. Newton fiziği nasıl ki evrendeki hemen hemen her şeyi izah ediyor. Hatta galaksilerin birbirlerine yaklaşma ve uzaklaşma teorilerini bile izah edebiliyor. Her türlü fizik, kimya bilimini önümüze seriyor ve buradan da biz medeniyet üretiyorsak Newton fiziği sayesinde ruhsal aygatın bu şekilde detaylı bir şekilde sanal programının ortaya koymuş olması, içerimizdeki arzuların ve isteklerin veyahut da öfkelerin nasıl şekil değiştirip hangi kılıklarda karşımıza çıktığı ve bize ne bedeller ödettiğinin farkına varmak da keza aynı şekilde Freud tarafından ortaya kalmış mükemmel bir tablo oluyor. Birinci kısım bizi anlatıyor. İkinci kısım diyor ki ...evrendeki insanla ilgili kısmını anlattım. Bir de bu insanın diyor, düzeltilmesi var. Nasıl ki embe basma tulumbamız arıza yaptığında... ...veyahut bir tren, buharlı bir tren yolda giderken... ...arıza yaptığında, hareket sisteminde, buhar kazanında, basanç kazanında... veya en basitinde elinizdeki düdüklü tencerelerde. Düdüklü tencerelerin kapağı hava kaçırıyorsa... ...düdüklü tencerenin üzerinde yeteri kadar... Bir tahliye sibop borusu yoksa, civarındaki ateş çok fazlaysa bunlarla ilgili tedbirler alıyoruz. Aynı insanda bir düdüklü tencere gibi. Diyor, eğer düdüklü tencerenin altına gereğinden fazla ateş yakarsanız düdüklü tencere patlayabilir. O zaman ateşi kıs diyor. Gece aynı şekilde düdüklünün diye kapağı diyor. Hava kaçıyor, etrafa yemek atıkları fışkırıyorsa diyor, o kapağın contasını değiştir diyor. Veya düdük tencerenin üzerinde diyor, tahliyesiz bu yeterli ağırlıkta değil diyor, her gelen basıncı dışarı atıyor, içeride yememişmesi pişmesi üzerine bir ağırlık koy diyor. Yok bu ağırlık diyor, gereğinden fazlaysa diyor, basınç yapar, bu sefer düdük tencerenin etrafını patlatabilir diyor. İnsana getiriyor hemen bunu. İnsanın içerisinde bir takım dürtüler o kadar yoğun olur ki, bu dürtülere izin verirseniz sizi patlatır diyor. Gerçekliğinizi patlatır, realitenizi patlatır, egoyu patlatır. O zaman bunun ateşinin düşürülmesiyle ilgili tedbirler alınması lazım. Bu tedbirlerin neler olduğunu size anlatacağım diyor. İki, içeride dürtüler var. Fakat diyor, bu dürtüler diyor, bir müddet sonra diyor ateş yanıyor. Güdüklü tencerenin içerisinde basınca artırıyor. Güdüklü tencerenin belirli bir basınca mukavevet etme derecesi düşüktür. Mukavemeti zayıftır. Mukavemetini artırmanız lazım ki içerideki basınca dayansın. İnsanoğlunda içten gelen arzuları libidinal, cinsel, seksüel arzularla agresif düşünceler ve duyguları kontrol edebilmesi için aynı düdüklü tencerenin dış kabundaki kalınlık gibi egosunun güçlü olması lazım diyor. Evet. Eğer bir düdüklü tencereyi daha büyük bir basınca dayandırmak istiyorsanız daha güçlü bir çelikten veya alüminyumla yapmanız lazım. İnsanın da içten gelen arzu ve isteklerini kontrollü bir şekilde yaşamasını istiyorsanız Ego dediğimiz kapasitelerin arttırılması lazımdır. <gülüyor> Bakıyorsunuz aslında anlattığı şey tamamen Newton fiziğine uygun olarak bir ufakal ayetlerin tanımlanması. Detaylarına girdiğinizde, <gülüyor> savunma düzenekleri, gelişimleri, evleri vesaire vesaire hepsi aslında Newton fiziğine uygun açılımlar getiriyor. Böyle bir giriş yaptıktan sonra ilk slide'ına geçeyim. Konu anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi Newton fiziğinden alacağız klasik Freudiyen teoriler, Newton fiziğinden, paradigmadan alacağız. Ama insanoğlunun bir şimendifer olmadığı, bir lokomotif olmadığı, bir emme basma tulumba olmadığını kuantum fiziğine geldiğimizde anlayacağız. Kuantum fiziği ise Newton fiziğiyle hemen hemen çok uç bir noktada farklı şeyler söylüyor. Zamanın ruhu bugün Kuantum fiziğine geldiği için model psikolojik psikoterapiler Freud'dan bir gömlek gömleklikte geçmişler. İnsan zihnini Freud'un anlatmaya çalıştığı emme basma bir tulumba yerine daha karşılıklı özler arası ve özellikler arası alana doğru kayan yeni bir paradigmaya yani kuantum paradigmasına dönüştürmüşler. Biz bugünkü hikayemizde Newton fiziğinden, Newton paradigmasından, kuantum paradigmasına doğru nasıl psikoanalitik psikoterapiler etkileniyor bir değişim spektrumu oluşturuyor ve insanı anlarken ve insanlara düzenlerken nasıl yardımcı olacağız, bunu tedavideki yeri ve e, yordamı nedir, bunu değerlendireceğiz. Kuantum fiziği çıktı diye Newton fiziği yok mu oldu? Asla. Newton fiziğinin geçerli olduğu, yasaların bulunduğu yerler var bir noktadan sonra Newton fiziğinin izah edemediği bir fiziksel realitede kuantum fiziğinin olayı izah ettiği bir başka boyutu var. Keza aynı şekilde insan ruhsallığının Newton fiziğine benzer taraflarında emme basmak tutulma gibi çalışan bir zihinsel aygıta sahipken aynı zihinsel aygıtın içerisinde inanılmaz bir şekilde değişen, dönüşen, bir dakikası, bir dakikası da eşit olmayan bir insan zihinsel yapısından bahsetmemiz mümkün olacak. İşte bu hikayeyi buradan başlatalım. Ona basıyor. Yine basın hocam. Yan yan derken evet. şuraya. Evet, Yukarı şahan nereye götürüyor? Bilmiyorum hocam <gülüyor> bakamadım. <gülüyor> Klasik psikanalizden analizden başla. Newton sizinden başlayalım. Klasik psikolojinin temel özellikleri ve ruhsal aylık tanımı. 1- Topografik özelliği. Topografiye ne biliyor musunuz arkadaşlar? Topografiye yer şekilleri, Topografi yani yer şeklindeki yer şeklinde. e, girintiler, çıkıntılar, dağlar, denizler, oğaların ortaya konması. Yani evrende e, topografik olarak yerleşimde ne kadar yüksekte, ne kadar alçakta, ne kadar uzakta, ne kadar yakınlıkta dediğimizdeki bir yapı. Yani ne yaptık? Aslında yine zamanın ruhuna uygun bir şekilde insan ruhsal yapısını topografik bir benzetme yaptı. Bir topografik benzetme yaptı. Nedir topografik benzetme? Dedi ki insanın bilinç alanı var, insanın bilinç öncesi alanı var, insanın bilinç dışı alanı var. Hiç böyle sahilde gemileri oturup seyrettiğini biz mi böyle yolcu gemilerini, ve da bizim burada işte Boğaz'da hareket eden gemileri? Bakan kaç kişi var bu Eminönü'ndeki önündeki gemilere. Diğerler evet. İstanbul'da yaşamıyor mu? <gülüyor> Hiç gemi gören var mı aranızda? Gemi görmeyen var mı diye? Gemi görmeyen var mı? Sandal görmeyen var mı? Herkes görüyor. Şimdi bir bir gemiye baktığınızda geminin yüzeyde gördüğünüz kısım var. Bir o kadar da suyun altında olan kısımlar. Var. Nasıl? Karina. Karina. Evet. Karina mı deniyor? Evet. Karina Latince bir şey. Gövde mi demekli Karina? Evet. Doktor arkadaşlar. Karina. Karin. Gövdesi, karinası. Karinası. Karina. Evet. Değil aslında. Karina. Karina. Karina nedir? Ot şey şey Karina deniyor Neyse, dur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üsteki kısma görünen alanla bilinçli alan diyor. Topografik olarak. Üste görüyoruz. Seni görüyorum, sen beni görüyorsun. Düşüncemi söylüyorum. Kendim falan. Aa, ben bugün buradayım. <gülüyor> Saat 18'de. Ee psikanalatik psikoterapi anlatacağım. Necdet gelmiş, bu taraf arka taraf tutmuş. Mustafa gelmiş, bu taraf arka taraf tutmuş. Böyle çepe gibi oturmuşlar iki tarafı. E, kontrol altında her şey değil mi? Evet. evet, bu bildiğiniz alan. Bilinç öncesinde hemen su bazen dalgalanır gemlerde. Orada dereceleri vardır. Önüne doğru bakarsan işte 2 metre, 3 metre falan diye yazar. Dalga beraber. O şey sadece değişir, Biraz batar, biraz çıkar. Biraz batar, diyor. Yani zaman zaman zihnimize gelen bazı düşünceler var. Ya da ya gelecek ya. Dur ya burada ya. Falan bir türlü gelmez ya. Fakat bıraktığın zaman peşin hemen gelir ya. Bilinçin hemen önünde duruyor. Aynı bizim emin önündeki balık ekmek yediğimiz sandalların böyle dalgada dallanıp bazen batması, bazen çıkması gibi bilinç öncemizdeki şeyler. Rakama ben bakardım. Çocukluğunda orada ben Dolanırdım. Niye dolanırsam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şeyler okudum işte. Bazıları yüksek olur. Demek ki içi boş oluyordu gemilerin. Yeşille boyarlar o kısımları. Baktıkça da o batar rakamlar. Ne kadar yük olduğunu oradan anlarsınız içinden. Ben de o rakamlara bakardım. Niye yüksek, niye açık anlamaya çalışırdım. Yıllar sonra demek ki burada bunu anlatacakmışım. Uz değerse anlatmak için bakmıyordum. Tabii kötü anılarım geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dersler olan arkadaşlar bilirler pat diye böyle anılarım gelir ve anlatmadan geçemem yani. Yani çocuğuz, 13-14 yaşındayız. Galata Köprüsü'nde yukarıdan şey attık. Ne duyduk ol, ona? Olta. Olta attık, olta attık. Yani olta böyle şeye oturalar bir gece. Normal, adi, misine ama ne kadar kıymetli. İçine, içine bir tane işte şeye takıyorsunuz, kurşun takıyorsunuz, de şeyler takıyorsunuz. Atıyoruz yani çocuklar böyle sevinişli istavet falan gelir toplardık, alırdık, götürürdük, yengemiz yedirirdik. O da aşağıdan belediye. Elinde bir makasla, şimdi üst kanını atıyorsunuz orada altta sana Gelir makas atak atak atak Bir yandan boş açıklar mısın en eve gelirsiniz yani. Yani bütün zaten parçalığınızı biriktirmişsiniz bir olta almışsınız. Şimdi bakıyorum böyle artistik oltalar, böyle, böyle bir şeyler, ne kadar zenginlemişiz diyorum ya. Bir Misineyi alamazdık yani. Evet, bu geldi aklıma. Ya? Ben ne anlatıyormuşum? Bilinç öncesi, ha, bu bilinç öncesinde duruyormuş. Bilinç dışı var, onu ben bilmiyorum. Yani siz bendeki bilinç dışını görebilirsiniz, nonverbalinden ama ben kendimi göremem. Ama sizdeki bilinç dışlarını ben görüyorum, müsaade edeyim. Yani. Duruşunuzdan, oturuşunuzdan, bakışınızdan. Öyle garip bazı şeyden böyle şey veriyor, bilgi veriyor. Buna ne diyor biliyorsun? Freud'la konuşmalarında diyor. Bak Freud diyor. İnsanoğlunda diyor, öyle bir duygulu var. İçeride bastırdığımız duygular varsa bilinç dışında diyor. Düşün diyor bu evde diyor, bizim şömine var diyor. Şömineyi yaptık diyor. Tamam ne güzel ısınıyorum. Diyor paçayı kapatsak diyor. Ne olur diyor. Duman içeri verir diyor. Aferin diyor. Ben bunu abartıyorum şimdi dramayı kese Kafamızda kalsın diye. ...böyle tapıklıyor Freud'u. Abisi olur, hocası olur burayı. Peki duman nereye gider diyor. Kapından çıkar diyor. Kapıyı da kapattık diyor. Pencereden çıkar diyor. Pencereyi de kapattık diyor. Nereden çıkacak diyor. Freud düşünüyor, düşünüyor. Valla diyor taa bodurma gider diyor. Bodrum'da diyor. Burada küçük açık olan yarım diyor. Pencere var diyor. Oradan sızar diyor. Bravo diyor. Yani evde bir duman varsa diyor kendisine sızacak bir çatlak bulur diyor, bir yerden sızar, ya kapı altından çıkar, ya açık pencereden çıkar ya da bir delikten çıkar diyor. İşte insanoğlunun bilinç dışındaki malzeme de ne kadar saklarsa saklasın kendi beden dilinden ve anlattığı hikayelerden ve kelimelerden ve cümlelerden, okuduğu kitaplardan ve seyrettiği dilinden, Facebook'undan şuradan buradan fışkırır diyor. Siz ne kadar hakikati saklamaya çalışırsanız çalışın parmaklarınızı hakikatları fışkırır, fışkırır tarzda bulursunuz. Yeter ki o bilgiye sahip olun. O bilgiyle öbürüne baktığınızda bilinç dışı malzemeyi görebilirsiniz ama insanoğlu kendine kördür. Kendisini bu manada göremez diyor. Demek ki topografik özellik açısından baktığımızda çağın ruhuna uygun olarak işte bir üstte var, onun altında var, derinde var. Demek yavaş yavaş bir Jeolojik araştırmalar da yapılıyor o dönemlerde. Af katmanlar bulunuyor. Magmaya doğru gidiyoruz yani. Topografik olarak insanın <gülüyor> bir insanı bu şekilde izler. Ya bilinçli işte olanlar var, ön bilinçli işte olanlar var, bilinçli işte olanlar var. Bitti hikaye. Buldum diyor. Ruhsal aygıt bu diyor. Fakat hastaları dinledikçe, danışanları dinledikçe yetmiyor. Ki, yeni bir şey daha bulmam lazım. Şimendifere yeni bir şey bulmam lazım diyor. İkinci olarak ya bu böyle ama diyor bilinç dışı, bilinç falan güzel, boş da diyor, tutuyor da diyor. Fakat diyor, böyle diyor dürtülerin diyor, aynı diyor dışarıya çıkarken diyor niye gidip aynı e, trende olduğu gibi, şimenli olduğu gibi hareket edip herkes dürtüsünü neden tatmin edemiyor diyor, durduruyor diyor. O zaman durduran bir sistem var diyor. Peki bu dürtüleri aktifleştiren sistemi aynı buhar kazanı gibi altta böyle ateşin kaynadığı şeye bir isim vereyim diyor. Ona it ismini veriyor. Peki bunu durduran, fren yapan, engelleyen makinesi var ya orada dur, istediğin zaman fren yapıyor gidiyor. Ona ego düğüm diyor. Bazen dürtüleri fazla sürat yapıp da bazen de fazla tuttuğu zaman yargılayan bir sisteme de süper ego düğüm. Üç tane ayrı zihinsel aygıt tasarılıyor ve düşünülüyor. Diyor ki insanoğlu üç parçadan oluşmaktadır zihinsel aygıt olarak. İdi vardır, egosu vardır ve süper egosu vardır. İd'i doğal olarak enerjinin boşalım hali, her yerde her şeyi boşalttığı zaman başı belaya giriyor. Onun için durdurması gereken bir sistem ego. Bazen de kendi başına kendini yargılayarak türenini kendi içinde koyacak olan bir sistem inşa edecek ki buna da süperego diyor. İd doğuştan var, ego gerçeklik temas ettikçe ortaya çıkıyor. Süperego da 4-5 yaşlarında anne babanın dünya görüşünün kültürel değer yargılarının içselleştirerek... ...annemizi, babamızı şuraya oturtmak... ömür boyu onları taşımaktır. Anne baba da bir tane değil... ...bir sürü. Tüm toplumsal katmanlardaki... ...her türlü kültürel değer yardımcısı olan şeyler... ...annemizin, babamızın... ...türevleri. İnançlarımız, değer yargılarımız, ...korkulümüz, kültürümüz... ...yani havuz tadıyla şöyle bir eylem yapamıyoruz. İçimize böyle parmak sallayan bir sürü şey var yani. Rahat rahat bile çaramıyorsun ya. Burada olmaz diyor, o sırası mı diyor... ...ayıp olur diyor, günah olur diyor. Yani rahat rahat osuramıyor musun sen? <gülüyor> Yok. Ya. Tuvalete gidiyorsun suyu açıyorsun ki suyun masın diyor. Al bak bu sedim çıkarız hocam. Onlar bize <gülüyor> zaten bir tahtası <gülüyor> eksik. <gülüyor> <gülüyor> ya da şeyle afkan atmak Evet. Bunlar kültürel değer yargıları ama en azından mesela gürültülü bir dışlama yapacak da umumi tuvalete sesimizi açıyor bir Türkçi çağırıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> evet bu süpermarketten gelen şeydi. Anladık süpergon ne Yani gürültülü yapmayacaksın. <gülüyor> dinamik özellik bu enerjinin değişim, dönüşüm ve karşılıklı etkileşimini içeren <gülüyor> ruhsal ayrılığın birbirlerle olan iletişimle, ruhsal ayrılığın dış dünyayla olan iletişimle ilgili dinamik yasalar var. Bu yasalar ortaya koyuyor. Savunma düzenekleri, dinamik ilişki, her an değişen ve dönüşen psikoseksüel gelişim evreleri bunların dinamik özelliği. Ekonomiklik ilkesi belirli bir enerji var. Bu enerjinin optimal kullanılması lazım, aynı doğada kullanıldığı gibi. Dolayısıyla bu bu enerji yani libido ve agresyonla beraber ortaya çıkan bu enerjimiz, temel enerjimiz nasıl kullanacak, nasıl yönetilecek, nasıl durduracak, nasıl dağıtılacak? Aynı düdüklü tencere örneğinde olduğu gibi altta yanan ateşin o enerjinin maksimal faydayla nasıl bir ürün tesis edeceğini, temin edeceğini düşünülmesi, psikoseksüel geçim ömreleri, İnsana baktığınız zaman doğadaki nasıl ki çiçekler böcekler belirli evrelerden geçiyor. Sinek, lavra, kurbağa belirli evrelerden geçiyor. Her türlü hayvan, mahlukat belirli evrelerden geçerek büyüyor ise insanoğlunun da ruhsal yapısının da aynı morfolojik yapısı gibi bebeklikten olgunluğa doğru geçen bir süreç olduğuna dair bir genetik inceleme yaptı. Genetik morfolojik veya biyolojik manada bir başka kromozomsal değişim ve dönüşüm isim gelirse psikanalitik literatürde genetik, ruhsal gelişim evrelerine gönderme yapar. Bizim bildiğimiz biyolojik genetik alakası yoktur. Eğer ola ki ağzımdan genetik, genetiğe geçiş, genetiği doğru gitti falan dersen anlayacağımız şey psikoseksüel gelişim evrelerimizdeki ilk dönemlere gönderme yapıyorum. Oradan bir kalıntı olarak değerlendiriyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? ...daha sonra genetik kullandım, kromozom yok burada falan demeyin bana. Psikoseksüel gelişim evrelerinin de oral evre, anal evre, fallik evre, latent evre ve... E, ...ergenlik evresi diyebileceğimiz beş evreyi incelemiştir. İlk üç evreye çok yoğunlaşmıştır. Daha sonra Erik Hamburger Erics'in bunu dokuz evreye çıkarmıştır. Sekiz artı bir diyelim. Ve diğeri de adaptif açı. Adaptif açı pek şeyde yok aslında. Freud'un kuramında yok. Ama böyle ayak izleri var yani dış dünyaya bizim adaptasyon yapabilme kapasitemizle ilgili bir ego çekirdeğimizin olduğunu iddia ediyor. Heinz Hartmann, ego psikologlarının önde gelen isim, Anna ile beraber, diyor ki, insanoğlu doğuştan bir ego kapasitesiyle doğan, çevreye uyum konusunda adaptasyon konusu özel ve yeteneklerle doldurmuş dediğimiz zaman, Freud'un bu adaptif açısına da vurgu yapıyor. Demek ki, klasik analizde, insan tanımı, ruhsal, yapı tanımı bu altı özelliğe dayanıyor. Şöyle biraz önce anlattıklarımın <gülüyor> bilimsel olanı yani düdük tencere falan yok burada sainitistik şeyler var. Ee, İşlevin bilinçli ve dışı biçimlerinin karşı karşıya olması için topografik açı. Ruhsal güçler karşısında etkileşim ve çatışmaya yol açan dinamik açı. Ruhsal olan müftülüğünün oral, anal, faaliyet, ve genital, evreli ve gelişimi ilgilendiren genetik açı. Psikolojik enerjinin dağıtımını, dönüşümünü ve harcanmasını içeren ekonomik açı. kişiliğin kararlı bir şekilde işleyen bölümler olan ego ve süper ego'nun etrafında dönen yapısal açı adaptif açı Freud tarafından uygulanmış Hartmann tarafından geliştirilmiştir bu bakış açısı kişinin doğuştan gelişmek olan birçok çevre terekkene karşı hazırlıklı olmasını içerir evet zaten bu 6 maddeyi bildiğimiz zaman bitti Freud bitti yani mezun oldunuz gitti ha insan kısmından bahsediyor. ama terapi kısmında birkaç madde okuyacağız orayı da öğrenmişsek zaten gelecek biraz bir slide'da Diplomalarınızı vereceğim, bileceksiniz. Bu da diplomat ismi. Klasik psikanalizyen tedavi usulları. Hani dedik ya, insanı tanımlıyor. İnsanı tanımlamak evrensel bir insanı tanımlıyor. Bu insanı bu şekilde tanımladığınızda, sosyolojiyi tanımlıyorsunuz. Psikolojiyi tanımlıyorsunuz. Sanatı tanımlıyorsunuz. Dini tanımlıyorsunuz. Antropolojiyi tanımlıyorsunuz. Edebiyatı tanımlıyorsunuz. Yani insanı belirli bir bağıma oturttuğunuzda tüm dünyayı yerinden oynatabilecek bir argüman getiriyorsunuz. Peki Freud, insanı bu şekilde tanımladıktan sonra sosyolojiye etkilemiş, antropolojiye etkilemiş, psikolojiye etkilemiş, sanat ve edebiyatı etkilemiş, sinemayı etkilemiş, tiyatroya etkilemiş, felsefeyi etkilemiştir. ...ve Freudiyen teoriye dayalı olan yeni bir dönem başlamıştır. Filmlere, eleviatlara, romanlara gittiğinizde Freud'in insan tanımına uygun yapıtlar, eserler ortaya çıkmıştır. Bir adam oturuyor evinde, Viyana'da, diyor ki ben insanın diyor, zihnini düdükü tencere gibi izah edeceğim diyor. İzah ediyor ama düdükü tencerenin her ince detayını her atomuna kadar izah ediyor ve onun karşısında başka türlü beni izah getirilemediği için insan zihinsel yapısına bütün dünya onun peşine gidiyor. 100 yıldır aleyhine konuşuyoruz. 100 yıldır aleyhine atıyoruz ama sapasağlam duruyor. Sapasağlam duruyor. Yani çok iyimiş değil mi? Çok diyor madem diyor insanı tanımladık diyor insanın kusurları var, problemleri var diyor. Gelin diyor bu problemleri de tedavi etmeyi de öğretelim. Burası diyor terapi kısmı. Şuraya kadar olan kısmını bütün insanlık öğrensin diyor. Ama bundan sonraki kısmını terapistler öğrensin diyor. Ruh sağlığı, profesyonelleri. Onlara öğreteceğim diyor. Buraya kadar olan kız sanatçılar, edebiyatlar, tiyatro, tiyatrocular, bilim insanları. insanı ne olduğunu anlamaya çalışan herkes öğrensin. Klasik, analitik, teori. Fakat bir de diyor, ben diyor tedavi teknikleri geliştirdim. Yani o zaman insanı anlarken, insanın nerelerinde yamuk olduğunu, nerelerinde arıza olduğunu, nerelerinde problem olduğunu. Daha doğrusu yine düdük tencere örneğinden gidelim. Ülme. Conta kaçırıyor mu? Düdüklü tencerenin düdüğü var mı? Düdüğü hafif mi? mı? Lük tencerenin basınca dayanabilme kapasitesi ne kadar? Alta yanan ateşin şiddet derecesi nedir? Bunlarla ilgili baktığımızda buradan çıkacak problemleri şu şartlarda tedavi ederim diyor. Bir, çerçeve. Eğer bana diyor tedaviye gelecekseniz bir takım sorunlarınızla benim uygulamış olduğum kurallar bütünü vardır. Buna çerçeve denir. Eğer goleybol oynuyorsanız, basketbol oynuyorsanız, futbol oynuyorsanız her dakikada yapmanız gereken kurallar vardır. Uygulamanız ve uygulamamanız gereken kurallar vardır. İşte buna çerçeve diyor. Çerçeve çok basit bir şekilde. Kardeşim diyor, sen tedavi olmak istiyor musun? Analize girecek istiyor musun? Evet. Haftada üç gün veya beş gün bana geleceksin. Aynı saatte geleceksin. Kapıyı vurup gireceksin, şuradaki divana yatacaksın. 50 dakika dolduğunda gideceksin. Bu parayı ödeyeceksin. Sana sorduğum soruları düşüneceksin. Kafanı iyi çalışacak, iyi anlayacaksın. Sorduğum soruları üzerine kafa kafayı Ben senin burada güvenliğini sağlayacağım. Burada senin mahremiyetini koruyacağım. Seni dikkatli bir şekilde dinleyeceğini anlamaya çalışacağım. Benim görevim bu. Senin görevinde de bu. Bu şartlara razı mıyız? Haftada 3 gün, 5 gün geleceksin. Sabah saat 10'da Geleceksin. kapı açacaksın. Gideceksin. Divana yatacaksın. 50 dakika içinde ne gelirse konuşacaksın. O konuştuklarından ola ki ben bir şeyi çıkarırsam düdüklü tencerenin tamiratıyla ve tadilatıyla ilgili orada bir conta kaçağı falan bulursam acaba şuraya biraz bakabilir miyiz diyeceğim. Sen de samimi olarak benim bak dediğim yere içten samimi isteyerek bakacaksın. Canını yaksa da bakacaksın. Yapmasa da bakacaksın. Orada beraber bir şey bulursak düdüklü tencerenin contasını kaçırdığı yeri birlikte yeni bir contayla kapatmış olacağız diyor. İşte bunun adı çerçevelerin belirlenmesi. Terapistin konumunun ne olacağı, tedavinin nasıl işleyeceği ve danışanın veya analizanın konumunun ne şekilde belirleneceği daha maç başlamadan net bir şekilde ortaya konuyor. Ve bu tedavi iki yıl mı sürecek, beş yıl mı sürecek, on yıl mı sürecek? Bu kurallar hiç değişmeyecek. Teşekkürler efendim. İki. Dima. Böyle oturup da çay kahve sohbeti gibi sohbetimiz olmayacak. Konuşacağın yer, beni görmeyeceğin bir yer olacak. Ben senin arkamda saklanacağım. Arkada. <gülüyor> Odun meselesini düşürüm, kömür meselesini düşürüm yani, düğün meselesini düşürüm ama sen anlatacaksın. Sen beni görmeyeceksin. Niye görmeyeceksin? Çünkü sen kafanda bir fantazi çıkaracaksın, iç dünyanda bilinç dışında olan malzemeyi ancak görmediğin bir surat olursa, bir boşluk olursa ortaya çıkarabilir. Bu nedenle divanda yatacaksın. Divanda yatacaksın ve aklına gelenleri paylaşacaksın. Ya böyle karşılıklı otursak, muhabbet etsek, bir de nargile alsak daha iyi olmaz mı? Daha keyifli olur seanslar, hoş olur. Kahve çay içsek? Hayır. Dünyeli hiçbir şey olmayacak orada. Sen sadece geleceksin, oturacaksın. Konuşacaksın ve gideceksin. Ne zamana kadar? Allah. Para? Her geldiğinde diyeceksin? <gülüyor> Aslında adam öyle diyor. Hocam her geldiğinde diyecek değil mi? Vallahi diyeceksin yani. Yani çocuk ekmek ister, aşistler ister, elbise ister, kira ister, yani iğdaş para istiyor, e, su para istiyor, e, araba, benzin para istiyor, yani motorlu taşlar. Bunu kimden alacağız? Senden alacağız. <gülüyor> Diyor Freud. <gülüyor> <gülüyor> evet. Divan konusunda anlaşıldı mı? Hocam sonunda görüyor mu yüz yüzü? Yoksa hiçbir zaman yok, yok. öyle bilmiyor. Edalaşırken, kalkarken görüyor tabii. <gülüyor> bir adam varmış orada diyor, görüyor. Tokalaşmak yok, merhabalaşmak yok. Oturmak yok yani. Kapıyı çalıyor, giriyor içeri. Zaten o saat ona aittir. O 50 dakikayı tepe tepe kullanabilir. Uyuyabilir, yatabilir, türkü söyleyebilir, konuşabilir. <gülüyor> Seansı nasıl En son seans nasıl oluyor? Bitti diyoruz. Bir alka süre bitmesi en az konuşuyoruz yavaş yavaş bitme. Onun hikayeler biraz sonra baktığınız olursa anlatacağım. Oğlum başka bir yerde karşılaştıklar zamanla yine... Tanımamadıktan Sosyal ilişki kurmazlar, yasak. Çünkü sosyal ilişki kafasındaki anne ve olan aktarımı kirleten şeylerdir. Üçüncü madde serbest çağrışın, tedavi nasıl yapıyoruz? Serbest çağrışım hani... Broit demişti ya umanı kapatırsak şömineyi bizde şömine olmaz ya yani. ne olur bizde soba borusu olur soba borusunu kapattık ve hatta biraz şöyle Fige sizin sobanız var mıydı kömür sobanız? şey var mı içini karıştıran neydi maşa, maşa madem hızlı karıştırdıkları zaman oldu bir iki sefer de şey çıktı, boru çıktı tepede Oldu mu sizin evde de? Aynen. Aynı, hepimizin evinde olmuştur. O zaman ne oldu? Duman içeriye geldi. Yani bizim şöminemiz yok. Türk milletinin yok yani. Var, şimdi var. Yani benim var şimdi var. <gülüyor> Siz var mı bilmiyorum ama. Yani... Ocaklar var ya. Köylerimizde evin kenarında ocaklarımız var. O ocaklar aslında şömine değil mi? O yani kompleksini tamir etmek için şömine diyelim ona. <gülüyor> Şöminenin kenarına böyle çıkıp fotoğraf çekin diyeceğim. <gülüyor> Ocağın fotoğraf çektiğinde. Saman filan atarak yaptığınız ocaktan. Abicim burada bizim kara tencerenin yandığı yer. <gülüyor> ben oldum. adam sadece bir sınmak ve özel bir hobi olarak onu design etmiş. Özel, özel eser olarak yapmış. Onu sadece şöminenin ön tarafını kaplama yaplayabilmek için bin dolar ödemiş. Ancak aristokratlar yapıyor, köylünün de yok. Köylünün dediği gibi kara ocağı var ama Freud'un bir yana da şöminesi var yani tüf noktası o oradan ayıralım yani yoksa o Hoca ocak daha taa Kızılderililerden eski Türklerden beri vardır hoca bazen sokakta olur bazen evinde olur yani Teksas Tomiks'te bilmezseniz ev yanında bir tane ocağın olduğu yer kalır çünkü şey olan, taş olan yer orasıdır yani gitti benim anılarım anılarım görecek <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Yürk sen aklına geleni konuş diyor derdi ...içerde bir sızıntı olacak olan... ...dumanı takip ediyor Freud. Şimdi işte memlekete geldik, gittik... işte Enstitü'ye geldik, Beyoğlu'na gittik... ...kalsın sahneye çıktık falan, işte kafam ağrıyordu... ...o sırada bir kaz geçti, ne kazı ya falan diyor. E kaz, bir başka anıyla linkli kaz. Freud o kaza odaklanıyor. Kaz bir daha geliyor, kaz bir daha geliyor. Kazın yaşadığı yerde... ...babasıyla olan bir tartışması var. Kaz yetiştiriyorlarmış da... ...babasıyla kavga etmiş. uyduruyormuş. Yani. Serbest çağrışında... ...kişi aklına geleni hiçbir denetim olmadan... ...ahlaki kaygı gütmeden... ...zihne gelen her türlü dürtü, düştü, hayali... ...paylaşmasıdır. Çok zor bir şeydir. Yani hastalar... ...çünkü inanılmaz bir şekilde... ...şimdi bu çok ahlaksız. Aklıma penis geldi, vajen geldi, olmaz mı? Ahlaksızlık geldi, olmaz mı? Bunları söylediği müddetçe terapi ilerlemez, çerçeveye aykırı. Ne demiştik çerçevede? Aklına ne gelirse paylaşır. Söz mü söz? Sıkıştık mı sıkıştık, başladı. Aklına gelip söyleyemiyorum. Lan söz verdi? Aylarda söyleyemez, söz verdiği halde. Terapistle ilgili fantaziler gelir, analistle ilgili fantaziler gelir, bazen onlar, onunla ilgili cinsellik fantaziler gelir, bazen onu kesmek, öldürmek ister hep aslında kendi iç dünyasındaki ilk nesli ilişkilerin terapistin şahsında fantezi olarak canlanmasıdır. Fakat bunlar sansürlendiği müddetçe, serbest ağrışında dile getirilmediği müddetçe terapi ilerlemez. Serbest çağrışı, kayanın çatlaklarından suyun yavaş yavaş, yavaş yukarıya karaya Evdeki kapatılmış olan şöminenin veya bizim ocağın, köy ocağının sağdan soldan fışkırması veya devrilen Boru nedeniyle içeri duman boğması, hemen pencereler açıp dışarı sızdırmamız gibi bir olaydır. İşte bu serdeniz çağrışından gelen bilgiler bir müddet sonra bir hikayeye doğru evrimleşir, evre, evrimleşir evreleşir mi diyelim? Evrilir. Evrilir, bravo. Ulan kız atarım sana. Bilgisayarın ne sevdiği çektirdin. <gülüyor> evet evrilir. O hale evrilir. O hale evrilir. Evet, unutuyorum bazen. Bu hikaye bir bir ankanşlı fantazi dediğimiz bir fanteziye doğru. Freud'un iddiası Edipal dönemde anne ve baba ile olan ilişkilerimizin yasak enses yasağının bir şekilde kalıcı halde problem yaratmasıdır. Ve bütün psikolojik problemlerin kaynağında bu vardır hipotezi bu. Hipotezi bu. Bir serbest çağrışım yoluyla bu Ödüpar çatışmanın ayak izlerini takip ederiz. Bunları bildik, buldukça da yorumlarız. Aktarım, divan burada işe yarar işte. Sırtını döndüğünde, terapisti görmediğinde kafanda bir terapist hayal edersin. O arkada ne yapıyor? Bana kıs kıs kılıyor paranoya başladığında. Bana aşık oldu. Anlattığım cümlelerin o kadar muhteşem ve güzel olduğunu görüyor ki. Bu hikaye bana mesut oluyor. Acaba başka kendi bir danışanı var mı? Ne yapıyor? Aslında ilk anne ve babasıyla hissetmiş olduğu duyguları yavaş yavaş analistin üzerine boca ediyor. Buna aktarım diyoruz. Bu aktarımı pişmesi dediğimiz süreçte artık terapistle ilgili hikaye başlar. Sen bana böyle yapıyorsun, sen bana seni rüyamda gördün, senin aslında şöyle düşün dediği her şey kimle iletilir? Anne ve babasıyla işte bunların yorumları yapıla yapıla yapıla yapıla. Aslında konunun terapist olmadığı kendi iç dünyasındaki ilk nesli ilişkilerinde duraganlaşmış, sabitleşmiş, bozulmuş olan ilişkilerin terapist üzerinden tekrardan canlandırılması yani aktarıma getirilmesi ve terapistin bunları yorumlanması sayesinde iç dünyanın berraklaşması, bilinç dışında olan malzemenin bilince getirilerek bu şekilde çocukluk dönemde çocuk çocuk olduğu, bebek olduğu dönemdeki korku ve endişelerin ne kadar anlamsız olduğunu idrak edilerek terapinin bitirilmesidir. Aktarım çıktığında <gülüyor> yorumlama yapılır. Yorumlama Freud'un ağzından veya klasik analistlerin ağzından çıkan tek materyaldir. Belki elimizde konuşmaktan başka sizi iyileştirecek bir şey yok. Konuşacağınız ya soru soracağınız ya da yorum yapacak. Yorum terminotik bir şekilde gelen malzemenin Freud'un kafasındaki zihinsel aygıta uygun bir şekilde değerlendirilmesine sonuçlandırılmasıdır. Acaba şunu şu nedenle şu şekilde yapmış olabilir misin? Acaba şununla şunun arasında bir illiyet bağ olabilir mi? Diyerek ayrı ayrı parça parça duran geçmişteki hikayelerin bütünleştirilmesine yönelik olarak yapılan her şey yorumdur. Yorum klasik analitik düşüncenin insan modelini psikopatolojisine açıklık getirmek amacıyla yapılır. Demek ki insan modelimiz var. O insan modeli yine düktencereye döneyim. Diyorsun ki ateşe fazla yanıyor ya tencerenin çeperi zayıf ya da conta hava kaçırıyor diyerek oradaki farkındalığa ulaştırılan bilgiyle hastanın düzeleceğine inanıyoruz. Ardından rüya analizi Serbest çağrışımı bitiriyor. Ha serbest çağrışım yapmış, ha bir rüyaya getirmiş. Şu rüyada bir serbest çağrışım yöntemidir. Rüyanın kendi sembolik dili vardır Freud'a göre. Bu sembolik dilde ödüpar çatışmayı gizleyen malzemeler vardır. İyi bir psikanalist gelen malzemeyi yavaş yavaş serbest çağrışım yöntemleriyle arkadaki hikayeyi açığa çıkaracak şekilde yorumlar. Rüya, cüruf ve esastan ibarettir. Cüruf, üstü kapatılmış ve rüyanın özünün ve esasının anlaşılmaması için ortaya çıkılmış olan bir takım malzemelerdir. Ama her rüyanın içerisinde gizli olan, yasak olan, ödüphal çatışmayı betimleyen bir hikaye vardır. Terapistin görevi, bu yasak olan, betimlenecek olan hikayeyi tekrardan açığa çıkarmak. Hocam, rüyadaki her imgenin her görüntünün bir sembolik anlamı olmak zorunda değil. Değil, değil. değil. Yani büyük kısmı zaten cüruf ve kapatma olarak. dolgu malzemesi de çok az kısmı şeydir. Aynı evdeki bütün malzeme yerine sadece evin bir yerinden çıkan duman gibi. Duman gibi. Orada rüyanın içerisinde çıkan duman kısmı var. Tekrarlama zorlantısını bulma, bu çok önemli tabii yine klasik analitik şeyde. Eğer geçmişte kalınmış bir hikaye varsa, yani bir ödüp çatışma varsa, anne, baba, çocuk, üçge çocuk bir yere hapsolmuşsa, herkesi annesi ve babası gibi görür. Hayatı boyunca anne ve babayla yapmış olduğu korku, öfke, arzu tekrar tekrar tekrarlanacak şekilde oyna. Geçmişe baktığınızda, geçmişteki hikayeler bir otorite korkusu, eğer bir erkek ödüp çatışmadan bahsediyorsak, babası yerine ikame ettiği her otoriteden korkan ve kaçınan bir takım fobiler geliştiren, Arzu nesnesi olarak da annesi ise arzu duyduğu her şeye karşı her an içinden bir şekilde azarlanacağı, bir şekilde cezalandırılacağına dair kaygı nedeniyle arzu nesnesinden vazgeçen veya vazgeçmediği zaman kendi kendine kastedip cezalandıran bir sistemin örüntüsünü bulursunuz. 4-5 yaşlarında hikaye, 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında habire çeşitli insanların üzerinde, çeşitli ortamların üzerinde... ...ama hikâyı özünün hiç değişmediği bir tekrarlama görüyorsunuz. Başka şekilde yaşama imkanı bulamaz çünkü bilmez. Ödüpan Çatışma demek bu manada. Geçmişteki anne babanızla yaşadığınız yaşantı şekillerinin... ...bir ömür boyu sizi esir alması ve o döngüden çıkamamanız demektir. İşte o döngünün geçmişte ve sokakta şu anda devam ediyor olabilmesi... Ve bunun çocukluktaki anne babasıyla yaşadığı hikayenin benzerleri ve türevleri olduğunun hastaya gösterilmesi. En önemlisi de aktarımla canlanan terapistiyle ilgili fantazilerinin dışarıdaki olaylarla aynı olduğunun farkına varılması, tekrarlama zorlantısının açığa çıkarılması. Yani genetik bir şekilde, bu morfolojik genetikliğin altını çiziyorum. Ödüphal dönemdeki anne babasıyla yaşadığı yaşantıların bir ömür boyu benzer tekrarlarının hayat hep tekrarladığı, ardından seansa geldiğinde aynı hikayenin terapistin üzerinden sahnelendiğinin gösterilmesine, tekrarlama zorlantısının farkına vardırılması denir. Genetik yorum denir ona. Tedavi, nevrotik düzlemde yapılır. Burada da yine Freud'un e, psikotik, nevrotik e, düzlem dediğimiz iki düzlemi var. E, psikotik düzlemde e, veya borderline düzlemde e, analiz mümkün değildir. Analiz ancak nevrotik düzleme ulaşmış bireylerin yapabileceği, kendi üzerinde içgörü geliştirebileceği, mentalizasyon kapasitesi olabilen, gerçeklikle hayali ayırabilen, dürtülerini kontrol edebilen, öfkelerini kontrol edebilen en önemlisi içindeki yaşantılarını bir simge ile ifade edebilme becerisinde olan, yani konuşarak içindeki duygularını veya bir sanat eserine dönüştürerek içindeki duygularını ifade edebilme becerisi olan bireylerle yapılacak bir çalışmadır. Onun için terapi alacak, her derde olanı terapiye alalım, her derde olanı analize alalım şeklindeki bir yaklaşım tarzı, sağlık bir yaklaşım değil. Onun için Freud'un aldığı hasta popülasyonu biraz önce bahsetmiş olduğumuz sınırlar içerisindeki, bugünkü manada baktığımızdaki ödipal düzlemde, nevrotik düzlemdeki daha olgun yapıları el almaktadır. Bu yapılar üzerine çalışmaktadır ve tedavi süreci bunlarla sınırlıdır. Yani pre patolojiler dediğimiz kişilik bozukluklarına çalışmamıştır. Psikotik düzlemde çalışmamıştır. Daha sonra gelen Talebeleri, öğrencileri bunu çok geliştirmişler. Ve psikanalatik psikoterapileri geliştirerek kişilik bozukluktan hatta psikotik düzlemde de çalışmaları ortaya koymuşlardı. Biraz sonra onu anlatacağım. Şimdi gelelim paradigma değişimine. Newton fiziğine yola çıkarak İnsan zihinsel sanal da olsa izah eden mükemmel bir tablo ortaya koyan Freud'un çağı yavaş yavaş geçmeye başladı ve 21. yüzyıla doğru geldi. 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl paradigmanın değiştiğiydi 19. yüzyılda başlayan hikaye Newton fiziğini yavaş yavaş çöpattı attı ve kuantum fiziği dünyaya egemen olmaya başladı. Nedir kuantum fiziği? Gözleyen, gözlenen, gözleyenden etkilendir çok basit, en basit, Heisenberg'in kuralı dediğimiz, eğer siz birisini gözlemliyorsanız ve inceliyorsanız sizin gözlemeniz nötr olamaz. Eğer gözlüyorsanız, gözlenen şey sizden etkilenerek kendisini değiştirir. Freud nötr bir şekilde danışanını gözlüyordu ve ona yorum yapıyordu. Freud'un orada bulunmuş olması, Freud olarak bulunmuş olması bile diğerinin itsel hakikatinin değiştirmesine neden olan bir tablo yaratır. Elektronların böyle davrandığını gördük. Yani biraz kuantumla ilgilenir arkadaşlar, bilirler bunu. Eğer iki insan karşı karşıyaysa iki varlık karşı karşıyaysa mutlaka birbirlerine etkiler ve değiştirir. hiç hiçbir şey yoktur. Aynı bu elektronun kütlesini bulursanız yerini bulamazsınız, yerini bulursanız kütlesini bulamazsınız gibi yine kuantumun temel <gülüyor> prensiplerinden e, belirsizlik ilkesinin özelliği. O zaman Newton fiziğinden kuantum fiziğine doğru geçerken tüm Bilim dünyası bir paradigma sıçtırması yaptı. Kuantum fiziğine geçmek bütün klasik bilimleri yerle bir etti. Ve bütün bilimler kendini kuantum fiziğine uydurmak zorunda. Değişim ve dönüşüm bu bağlamda. Determinizm her şeyin buhar makinesi gibi buradan basıncı verirsek, altta sobayı yakarsak, altta oduru kömür verirsek, su buhar olur, buhar basıncı yaratır o da planin kollarına gider ve tekerlekler hareket eder mantığı çok basit. Enerjinin sakınımı kanunu iken daha daha geniş perspektifte baktığımızda insanoğlunun böyle bir varlık olmadığını, evrenin bu şekilde olmadığını anlamaya başladık. Determinizm yerine indeterminizm prensibi hakim oldu. Yani hiçbir zaman bir şeyin nerede nasıl olacağına dair kesin bir Bilgiye sahip değiliz. Belirsizlik geldi, yüreğimiz oturdu. Ve bu bir paradigma değişimi getirdi. İşte paradigma değişimi, klasik psikanalizde bana göre psikanalitik psikoterapileri doğurdu. İşte bugün konumuz olan psikanalitik psikoterapi, böyle bir paradigma değişiminden sonra ortaya çıkan bir süreç. Psikoterapi'nin özellikleri klasik psikanalizin temel ulusal aygıt özelliklerini kabul eder. Yani topografik özelliği, ulusal aygıtı, parçaları vesaire, Bunların hemen hemen hepsini kabul eder psikonartik psikoterapiler. Fakat tedavide farklılıklar ortaya koyar. O bahsetmiş olduğumuz çerçeve vesaire vardı ya, divan, çerçeve, yorumlama, aktarım, e, aktarımın pişmesi, rüya analizi yorumlar falan. Psikanalitik psikoterapilere geldiği zaman yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlayacak. Psikanalitik psikoterapilerin tedavi üsüllerine baktığımızda bir çerçeve. Evet. Psikanalitik psikoterapide çerçeve var. <gülüyor> ama biraz daha şeyden farklı. <gülüyor> Yasik psikanalizden farklı. <ede>. İki. Divan <gülüyor> görüşmesi yok. Yüz yüze görüşme var. Üç. Serdet Şahlıcım burada da geçerli. Dört. Aktarım burada da var fakat aktarımı pişmesi bir şey yok. Aktarıp daha terapiye gitme kararı verdiğiniz andan itibaren hayalinizde bir terapist imgelediğinizde başlıyor. Terapiste hasta arasında her an iki tarafında aktarım ve karşı aktarım var. Öyle nöntral duruş. Ben asla kendimden tabur arası oluşturacağım. Boş bir ekran oluşturacağım. Buradan da her şey berrak bir şekilde hastanın iç dünyası ortaya çıkacak şeklindeki bir düşünce bir mit olduğu şeklinde kabulümüz var. Yani Freud'un kafasında böyle bir mit vardı. Buna inanıyoruz, bu şekildeydi. Ama paradigma değişimiyle beraber ve yaptığımız incelemelerde bu mitin geçerli olmadığını gördük. Netleştirme, yüzleştirme ve yorumlama. Az miktarda netleştirme belki Freud'da da vardı sorularla. Ama psikolojik psikoterapiler, netleştirme, klarifikasyon, yüzleştirme, confrontation, ...ve yorumlama interpretation'ı... ...üç ana tedavi ilkesi olarak belirledi. Önce olayı netleştirmesi... ...mantıksal zincirinin gitmesi... ...çelişli ve zilisel durumların... ...karşılıklı olarak fark ettirilmesi... ...ve en sonunda... ...arka plandaki bilinç dışı malzemenin... ...yorumlanarak farkındalığa ulaştırılması... ...bilinç dışında olanı bilince getirme. Rüya anemizi keza... ...aynı şekilde burada var fakat Freud'un bahsetmiş olduğu... ...ve İlpat rüya anlayışı... ...tamamen değişti... Yorumlama psikanalitik psikoterapilerin temel kuramsal farklılıklarına göre değişti. Tekrarlama zorlantısını bulma, burada da aynı şekilde tekrarlama zorlantısını bulma psikanalitik psikoterapide. Ama Freud'un kastetmiş olduğu ödüpal bağlamındaki bir tekrarlama zorlantısı değil, daha geniş perspektifte ve kuramsal farklıların önerdiği insan modeline uygun tekrarlama zorlantısı var. Esas ilgilendikleri alanda pre-ödupal alan. Şimdi psikoterapilerin bize getirdiği şey Nedir bu Bu ihtiyaç <gülüyor> Freud'un zamanında Viyana toplumunda Histerik vakalar bol miktarda var Dünyada belki katı Ahlaki tutum nedeniyle Cinsel dürtülerin bastırılması Vesaire diye izah edilen Bir yaklaşım tarzıyla insanların daha çok dürtülerini ve arzularını boşaltamamaları, kişiler arası ilişkilerde çeşitli sıkıntıların olması gibi boyutlarla Ödipus düzlemde bir bariyer, bir engel var ve klinik kavramlar buna uyumdu. Neler görüyorduk? İşte konversyon e, konversiyon reaksiyonları, histerik bayılmalar, histerik körlükler, afaziler, anladın mı? E, <gülüyor> somutlaştırma reaksiyonları, bir takım fobiler, bir takım takıntılar Bunlar ağırlıklı olarak görmüş olduğumuz klinik tablolardı. Ödübari yüzlerinde. Ama bugün geldiğimizde, 21. yüzyılda ki bizden 30 yıl, 40 yıl önce Amerika'ya gelişmiş ülkelerdeki klinik tablolar daha erken değişti ve dönüştü bizde. Benim muayenehaneme gelen hastalarımda, Freud'a gelen hastalar pek yok artık. Ama ben 30-35 yıl önce hekimliğe başladığımda Freud'a benzer hastalarım çok olmuştu, Freud'un hastalarına benzer. ...konversiyon reaksiyonları, histerik bayılmalar, histerik ses kısıklıkları, bir takım fobiler. Ne olmaya başladı? Özellikle ben İstanbul'a geldim 95 yılında, muayenehanemi açtığımda. Yavaş yavaş insanlar bunalıyorum, daralıyorum, bir tuhaf oluyorum, hayattan memnun olmuyorum... ...istediğime ulaşamıyorum, insanlarla ilişki kuramıyorum, insanlar beni dışlıyor hayatın anlamı yok, boktan bir hayattayız peki kazandım kazandım ne yapacağım ah fabrikayı da kurdum ne olacak bundan sonra A sevgilimi de aldım ne olacak iki çocuğum oldu ömür boyu buna bakacak mıyım <gülüyor> lan biraz doğru dürüst hastalık getirin ya, fobi getirin konversyon reaksiyonu getirin ses çıkamama getirin uyku bozukluğu getirin yok garip, tuhaf, ele avuca gelmeye problemler <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> kişiler bir kimlik ve kendilik bunalımıyla gelmeye başladılar. Önce ben neyim sorusunu soruyorlar. Ben. ben kimim sorusunu. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Neden gideyim ki? Neden böyle olsun ki? Neden buna inanayım ki? Elin körü. <gülüyor> Gelmiş toplum sen de git. Yok. Sorgulamaya başladılar. Sorgulamaya başladıkça bir takım mitler döküldü. Yani bir takım inançların arkası olmadığı. Bir takım toplumu ayakta tutan ana örüntüleri anlamsız olduğu, Özellikle bilgi çağında, teknolojik çağda bilginin çok yoğun iletişim içerisinde olması, kişilerin deneyim fırsatının çok yüksek olması, geçmişte bizi kendilik olarak tutan bir takım ögelerin parçalanması neden oldu. Nesiller arası farklılıklar, özellikle kadınların yavaş yavaş özgürleşmesi, dünya çapında özgürleşmesi yani zihin gücüyle para kazanabilir hale gelmiş olması. Meslek edinebilir hale gelmesi, aileyi çatırdattı. Ailenin içerisinde eşitler ilişkisini bilmeyen bir erkek toplumu var. Dünya'da egemen olan, bu, bu, bu erkek toplumuna karşı bir dayatma var, yeni bir rol dağılımı var. Bu oluşamadı, bu oluşamayınca erkeğin kafası karma karışık oldu, kadının kafası karma karışık oldu. Ayrılma bireyleşme süreçleri yerli yerine oturmadı, bir kaos karşımızda. Bu kaos intiharları getirdi, depresyonları getirdi. Alkolü getirdi, uyuşturucuyu getirdi, seksi getirdi, e, yemeği getirdi, obeziteyi getirdi, alışveriş çılgınlığını getirdi, <gülüyor> lüks tüketimi getirdi, Facebook'u getirdi, Twitter'ı getirdi, Instagram'ı getirdi. Ve insanlar kaybettikleri cennetlerini aramaya çalıştı. İşte burada flu, belirsiz bir e, tanımlanamaya bozukluklar grubu karşımıza çıktı ki, Bunlara baktığımızda net semptomlar yerine daha çok kendilikle ilgili, kişilikle ilgili oluşmamış kimlik dağınıklığı problemleri karşımıza geldi. Bu nesiller arası farklılıktan doğdu, kişinin bireysel hayatında aşırı gelişmeden doğdu, teknolojik bilgiden doğdu. Yeni bir sentez yapamadık. Planlar daha böyle derli toplu bir aile içerisinde, derli toplu ilişkiler ağında Sağlıklı bir takım gelişimlerle beraber bu kendiliği sağlıklı bir şekilde inşa ederken buna imkanı olmayanlar, aileden kopmuş olanlar, çevresel faktörlerden ayrılmış olanlar, kültürel bir takım baskıya maruz kalanlar değişim ve dönüşüm nedeniyle daha büyük risk grubu içerisine girdiler. Peki bunlar kimmiş? Çünkü psikolojik psikoterapi veya psikodinamik psikoterapi çok kavramsal karmaşası olan terimlerdir. Şöyle bir şey yok yani bu metrenin ölçüsü İngiltere'de Londra'da mıydı? İnç. inç Londra'daydı değil mi? Biz gittik o güzel önünden gittik. Hanımla böyle arabayla geçtik orada. Burada <gülüyor> Değil mi? Oraya gidiyorsun, elindeki metreyi götürüyorsun. Şam'daki şeyi alıyorsun Halep'teki metreyi. Ama bizim metre bir santim kısarmış diyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Veya bir santim uzunmuş diyorsun, bir ölçü koymuşlar. Saat, herkesin saati aynı. Greenwich değil mi? Ellen boylan. Şimdi psikanalitik psikoterapi nedir dediğinizde her kafadan bir ses çıkıyor. Ya yani şöyle bir müzede koysalar da biz de ölçsek, şunlar psikanalitik psikoterapi, şunlar psikodinamik psikoterapi. Yani hocalar sağ olsunlar kafalarına göre tanımlar yapıyor. Ben de ondan ortalama, kafama göre, yatana göre, siz de kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Psikanalitik psikoterapi anlamaya çalışıyorum ben. Biraz önce ana, bana göre ana eksenlerini belirledim. Freud'un insan tanımının genel eksenlerine uyuyor. Fakat tedavi prensiplerine farklılaşarak yeni paradigmalar ortaya koyuyor. Bu bağlamda Freud'un ana ana ögelerine uymak kaydıyla, bazı ögelerini değiştirmek kaydıyla dinamik bir şekilde bir, bir psikoterapi yorumlama tekniği üzerinden, rüya analizi tekniği üzerinden kişinin problemlerini halletmeye çalışan ama genel ülkeleri itibariyle Freud'un getirmiş olduğu eksene de fazla ters düşmeye terapi şekillerine psikanalitik psikoterapi diyoruz. <gülüyor> psikodinamik terapi ise ruhsal algıda bir makine gibi değil de içinde çeşitli düzeneklerin olduğu karşılıklı etkileşimlere, kişiler ve kişiler arası etkileşimlere dayanan bir süreç olarak algılayan daha geniş perspektifteki terapi ekollerine de psikodinamik terapiler diyoruz. O zaman şöyle diyor, klasik psikanalist. Ortada psikanalitik psikoterapiler, uçta da psikodinamik psikoterapiler. İşte klasik psikanalize Freud'un ve Freud'dan sonraki ego psikologlarını falan koyalım. İlişkiye psikanalize, psikanalitik psikoterapiler, çağdaş nesne ilişkilerini, Masters'ını, Kemberg'i, belki Heinz Kovut'u ilişkisel psikanaliz Stefan Mitchell'i, J. Greenberg'i koyalım. Dinamik psikodinamik de. Adler, yum gibi Freud'e biraz başkaldırılmış ama dinamik kuramın temel özelliklerinden ayrılmayan kendileri başlı başına ekol olmuş olan psikodinamikçileri koyabiliriz. Fakat burada e, e, bizim Enstitü'nün yayınlamış olduğu e, klasik psikanaliz textbook'unda psikoterapileri ve e, şu şekilde e, izah edebiliyor. Orada da çeşitli farklılıklar var da. E, John Norcross duydunuz mu hiç? bizim arkadaşlar duymuştur ama John Norcross, bütüncük psikoterapilerin önemli isimlerinden bir tanesi Amerika'da, bir akademisyen. Bu konulara kafa yorarak bütün bu terapi ekollerinin sistematize edilmesi, isimlendirilmesiyle ilgili de ünlü olan birisi. O da ilk psikanalitik terapi usulü, psikanalitik psikanaliz 1891-1963 yılları arasında yaşayan Franz Alexander ve French'in oluşturduğu bir şey. Diyor ki bir terapi diyor, haftada üç gün gelecek, beş yıl devam edecek, insanların buna vakti yok diyor. Yine temel ilkelerden ayrılmayarak bunu kısaltamaz mıyız diyor. Bazı insanların problemleri daha yüzeyseldir, ona daha kısa süreli yapalım diyor. İşte kendisinin yaptığı çalışmaya göre bir seansta 65 seans üzerinden 600 tane hastayı incelemiş, bir seans yapıp iyileştirdiği hasta var, 65 seansa kadar gittiği hasta var. Halbuki yüzlerce ve binlerce seans yapılması gerekiyor klasik psikanalizde. Diyor ki o zaman diyor her vakayı diyor, psikanalizi almamıza gerek yok. Onun yerine psikanaliz ilkelerinin uygulandığı ama biraz da yumuşatıldığı illa mutlaka ödüp'a geçmişe bulacağı çatışma çıkacak, aktarım olacak, bu aktarım pişecek, aktarım üzerine fantezi, ankanışın fantezi çıkacak, tekrarlamaz olan yok diyor. Bazen problemleri kısaca değindiğinizde ve yorumladığınızda insanlar iyileşebilir. İşte bu şekilde öz itibariyle klasik psikanalizden gelen fakat uygulama itibariyle e, farklılaşan terapi ekollerine psikanalitik psikoterapi diye başta ilk ...önderilince Frans Aleksandr olduğunu söylüyor. Bana göre psikanalitik psikoterapiler nelerdir? Şimdi herkes bana göre diyor, ben de bana göre yazarım yani. Okumuşum, görüyorum. Ee, niye bana göre? Birisi hariç bu ben hepsiyle irtibat kurdum. Yani talebeler oldum hocaların. Hayatta bunlar. Ona önünde biraz cesaretle konuşabiliyorum yani yukarı edebiliyorum Kardeş <gülüyor> nesne ilişkileri kuramcıları e, psikanalitik psikoterapisttir kişilik bozukluklarıyla çalışır dünyadaki yaşayan efsanesi Otto İkincisi ikincisi kendisi klasik psikanalist olmamasına rağmen bir psikiyatrist olmasına rağmen daha sonra hayatına borçlanan kişilik örgütlenmesine çalışıp Psikanalitik nesne ilişkileri, Melena Klein'in nesne ilişkileri ve Mahler'in psikoseksüel gelişim evrelerinin temel baz alanı kendisini geliştirmiş olduğu psikanalitik psikoterapi tek depresyonu kuramı. Kendilik psikolojisi Heinz Kohut bir grup insan bunu psikodinamik psikoterapinin öncüleri olarak kabul eder ama bana göre psikanalitik psikoterapistir, ilk başta yavaş yavaş Freud'a hafifçe dirsek göstermiş, daha sonra tam dirsek gösterip ayrı bir kuram oluşturmuştur. Kendilik psikolojisi. İlişkisel psikanaliz kovutla aynı dönemlere denk düşen, e, tamamen paradigma değişiminde yanında getiren e, Stéphane Michel J. Greenberg'in geliştirdiği ilişkisel psikanaliz kuramı. Robert Stolerov'un geliştirdiği özgür arası alan kuramı, varoluşturduktan ve fenomenolojiden yola çıkarak tam da kuantum fiziğinin güncel karşılığı olan kuramı. özgür arası alan kuramı. Bebek gözlem araştırmaları, bebek anne çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar da Stolarov'un bu iddiasını doğruluyor şu anda. Ve güdülenme kuramı Joe Richtenberg, Frank Lahman ve Jim Fosegi'nin üçlü grup olarak geliştirdikleri daha çok yine bebek araştırmalarını ve gözlemlerine dayanan fizyolojik güdülenme sistemlerinden yola çıkan ama terapi şekli olarak da psikoterapi uygulayan çalışmacılar. Saatimiz kaç? 20 geçiyor hocam. Bir saat 20 dakika olmuş. Evet. Peki biz yetiştiremeyeceğiz bu durumda? <gülüyor> <gülüyor> nasıl şeyiniz nasıl enerjiniz nasıl? Uyuyan kaç kişi var? Gel buraya o zaman seni biz böyle roll playing yapayım. Uyandın mı? O Azeri olan değil mi? Sen dur, sen, sana kıyamam dur. <gülüyor> Uyandın ama değil mi geldiğince? Uyandım. Zaten amacımız öyle. <gülüyor> o. Sen yemeğe kuvvetli yemişsin herhalde. Hocam burada açlıktan gebersin. Hocam nasıl anladınız, süpersiniz. Şimdi dedik ki yiyip geldim. Dedi. Aynen, buraya aç geleceksin, arada atıştıracaksın. <gülüyor> ben öyle yapıyorum. Peki, bir ara verelim hadi. Hadi ara verelim. <gülüyor> 15.000 is it Shirève biz işte güzel. Arda Katar, Oksar Çesemiz Hayat, Keskin, Nurcu Karali, Kamala, Merve Nürnüzdürk, Nurgüldinç, Biroğul Yılmaz, Çağlam Özilgin, Betül Demir Nida Aydın, Aşkın Haskı Yırtına, Tuğba Yavuz, Eda'nın başkünetçi, Fatih Karabağ, Ayşe Burda, Selcan Oğuz, Nurgül Aslan, Elmi Sevaç, Levent Salgancak, Handan Orasan, Çiğdem Yıldız, Sibel Özel, Yusuf Sürücü, Merve Kaplama, Selim Ormaksızoğlu, Cansel Yürtseven, Sinem Kavurmuş, Miraç Demiroğlu, Semih Atekin, Deniz Yaşayan, Sevda Dahaan, Sebahat Keskin, Uğur Alev Nakil Çarşan, Suude Meryem İpek. Bu kadar. Aradan mı, Arada mı var? Mı? Evet. Gracias, 얘들 <laughs> 못 Benim bu ben O yeni karşılaşıyoruz Yani ben karsa gelsen, akıllılar da geri yani. bir şey gel. konuşuyor mesela değişmiyor. 3 tane ne İzlediğiniz için Vamos falar de isso.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 Tekrar hoş geldiniz. Biraz da bu bölümü böyle rol play ile beraber anlatma işliyorum. Görünürlüğü olarak sanneyi demek isteyen var mı? Başka kim var? Sorularla, görünürlüğü. Tamamdır. Tercih çekme göndereceğiz. mı oldu? Randevu alıp bir Ben de gelsin Bu kadar. şey Görülüyor mu ha. Şey, Herkes görüyor okuyabiliyor. Seni bir kısaca tanıyalım. Bugün şans verdum bize kendim. Federal ve Merkezi'nde çalışıyorum. Altındır Bu kadar. Hı. Evet gördüğünüz gibi tehlikesiz bir şekilde sosyoloji ücretlerinin %30'unu vererek <gülüyor> e, paranoik demiyoruz, kuşkucu demiyoruz, güvenli bir alanına çekilerek katılmaların bir odaşı ödülüyoruz. Bakacağız. <gülüyor> Güzel, sınırlarında filtresi var diyoruz. Şimdi şu kurallara bir bakalım. Bu kurallarda bir şeyler bulalım, bu olur mu? Ee, Söylediğimiz sadece burada hipotez ve fantajiler olacak. Bir takım iddialarımız olacak. Bir takım değerli. Sadece bir yaklaşım tarzını da biraz göstermeye çalışacak. Çağdaş Nesli İlişkileri kuramcısı Otto Telbeck Melana Kılay'ın Nesli ilişkilerinin Çağdaş versiyonunu bugün uygulayan onun teorisyeni olan kuramcısı olan değerli bir hocamız. Kendisi <gülüyor> New York'ta yaşıyor. Uzun yıllardır New York'ta kişilik bozuklukları bölümü Cornell Üniversitesi, Tıp York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New York'ta New hocayla beraber. Aynı zamanda neyli olarak da Manhattan'da. <gülüyor> ee, kendi e, enstitüsü var. Kişilik bozukları enstitüsü. Orada yine ünlü akademisyenle beraber bağımsız olarak özel çalışıyor. Orada e, danışanlarını görüyorlar. E, hem üniversite ayağı hem de e, bağımsız muayenehane ayağı olan hocamız e, diğer emekli diyebiliriz. <gülüyor> Şu an 80 civarında olması lazım çıkışlarımdan. 80'e geçtiğimi yaşamadığım gibi iyiydi. Uzun yıllardan kendisine ekibinden eğitim aldım. 6-7 yıl kadar çoğuk bu eğitim, Altlarım odaklı psikoterapi eğitimleri ve çağrıç nesnel işlerinin uygulandığı bir çalışma. Bu eğitimimizi tamamladık biz haftalık süpervizyonuna da devam eden bir eğitim süreciydi. Ne yaptı, ne öğrendik burada? Ee, klasik Freud'un teori'nin nesli ilişkileri açılımında e, Frans-Rosfobos psikoterapi dediğimiz aktarım olarak da psikoterapinin nasıl uygulanacağını, çağdaş nesli ilişkileri nasıl olduğunu gördük. Freud'un genel kuramına e, ters düşme kaydı, bazı yerlerde farklılıkları var, iddiaları var. E, düşme kaydı ile pürük patolojilerle dediğimiz Ayağlar öncesinde kişilik bozukluklarına çalışıyor. İşte paradigma değişti, paradigma kuantuma değişince tedavi edeceğinizde kişilik bozuklukları hafiften ağır dereceye kadar. Kendisini geliştirmiş olduğu kişilik bozuklukları örgütlenme e, sınıflandırması var. Psikozdan EORUS'a kadar ve NORMAN'a kadar e, yapıyor. E, Dört ekselde çalışma. Aşağı psikopatik seviye, bir üstü normal seri. Sağ tarafı dışa dönük mizaç, sol tarafı içe dönük mizaç olmak üzere kişilik bozukluklarını kavramın içine yerleştiriyor. En altta psikopatik öbekler İşte antisosyal kişilik bozukluğu, narcissik kişilik bozukluğu, manikat narcissik kişilik bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu, schizotipik kişilik bozukluğu, e, yavaş yavaş borderline kişilik bozukluğu, e, narcissik kişilik bozukluğu, e, depresif kişilik bozukluğu, masojistik kişilik bozukluğu, e, hipok işlik pozitif konsekünsiyeli pozitifte dediğimiz sınıflandırarak istiyor ve işte peşim pozitifliğe doğru bir seviye seviye gidiyor. Diyor ki eğer gös siz bir psikanaliz terapistisiniz. Yani işte benim aldığım eğitim bağlamında ben aktörum da terapist olarak bir psikanalipse terapist oluyorum. hastanızı yorumlarla tedavi edeceksiniz. Bilinç dışı olanı bilince çıkaracaksınız. Elinde ortaya koydunuz simge haline dönüştüreceksiniz. Bunlar ne demektir? Kişi İç dünyasında, nesne ilişkilerin bağlamında bölme dediğimiz bir savunma mekanizmasının etkisi altında. Gelişimsel olarak 4-5 yaşlarına kadar olması doğal olan bölme savunma mekanizması, daha sonra gelişimsel olarak kısmı kapanıp, bölmenin ortadan kaldırılıp bastırmanın olması gerekirken, bu kişiler bastırmayı başaramıyorlar, başaramıyorlar beceremiyorlar. Bölme, hayat boyusunda bir savunma mekanizmasından kalıyor. Ne demektir? Bir iyileri, bir kötü de olmak demektir böyle. Aynı kişiye karşı kirçikli karonları da olması demektir. Bir gün çok idealiz ettiği, çok yücretli, çok sevdiği ismi söylediği kişi Ertesi gün Allah belası sürersin, pislik senden <gülüyor> bozuk insan görmeli. Bir gün sonra tekrar aşkını ilan eder, bir gün sonra tekrar lanetler okuyan Kendine karşı da e, sabah aynaya baktığında hayatla ürsel bir şey ya işte muhteşem ya, şu kısa bak ya. Ağır Kural'da diyerek kendisine tamına ertesi de gün pislik deyip kendisine <gülüyor> lanet verip ağlayıp işte hani gözlerine başlarına sürmüş olduğun makyaj biliyorsunuz, onların aklı, onları o halde aileye baktıktan sonra da infah lazım diyerek pilav kapı içtiği ve hastaneye zor kaldırılan bir diplerini düşünün. Ve yani, narsistik kişilik bozukluğu olarak da, mesela, ya var mı benim gibisi ya var mı bir tane yaşta i̇şte, ya bir tane, biriciyiz. Zekası, aklını, güzelliği, yakışıklığını en önemlilerini, pisliğe de hepsi de pisliğe de bütün pislikleri dışarıya atan bölümü bu şekilde yaşıyor. Dipli melatonun muhtelif spektrumlarıyla ilgili bir yapı daha olgun halde e, olduğunda da kişilik yapısı ya işte zaman zaman kötü hissedim ama çabuk toparlayan, çok üzere basit olmadığı müddetçe yıkılmayan bunda daha olgun seviyedeki bir kişilik örneklenmesi olarak bakıyoruz. O zaman biz iki şeye bakıyoruz. Bölme ne kadar var? Kimlik dağınıklığı ne kadar var? Yani kendini tanımlamakla ilgili yapım ne kadar? Sağlıklı bir insan, normal bir insan kendisini çok sağlıklı bir şekilde tanımlar. Bu tanımlamada kaymalar olmaz. Sağlıklı bir insan keza aynı şekilde yakın ilişki içerisinde olduğu annesini, babasını, kardeşini, sevgilisini, eşini ve çocuklarını net bir şekilde tanımlayabilir. Ama kişilik bozukluğunun etkisi altında derece arttıkça bu tanımlamakta da zorlanmalı. Ya hangi ya ben nasıl anlatayım annem sana ya? Manyak dese değil. Manyak. Yok ya yok çok, çok iyi, iyi kadınlar falan. Böyle devgitlerle zihni bir türlü netleşmiyor ama biraz kızdırıp da bir iki anı hatırlattık ama pislik pislik hocam vallahi pislik yani mendebur kare yani yani inanılır gibi değil yani, yani anladım yine anıları biraz değişti böyle ona böyle seveceğim bir şekilde taştığı zaman dedim derdik ya ya benim annem melek ya melek yani böyle bir kadın yani yaratılmış değil şeklinde Şimdi hikaye değişir işte ders zınatına yüzleştirme tekniği ya geçen seans annenle ilgili yani Şeytanın kendisi diyordu. Bugün melek diyorsun, benim kafam karıştı. Anne Şeytanla melek diyerek, bu bölmenin iki tarafını da ona göstermek terapi'nin ana yapısıdır. Aklınıza mı geldi terapi? Kişiler terapiye geldiği andan itibaren, o girdiği andan itibaren çeşitli olaylardan bahsederler. Bahsettiği şey içindeki bölmenin sana ifade etme şeklidir. Eğer iyi duygularla gelmişse güzellikler anlatacaktır eğer güzellikler anlatıyorsa terapist kendisine güzelliklerin anlatıldığını düşünür. İşte çok sevgili, çok aşk dolu, çok muhabbet dolu, çok ceyitli, çok huzurlu, çok bilgin. iç dünyasında ilk nesle ilişkilerindeki, levidinal birimdeki anne sevgisini veya türevlerini burada sahnelenmesi olarak anlatır. Veya kötü bir şeyler alın. Yedirken Allah'ın belası bir şoför karşıma çıktı, küfretti bana. Bu direkt terapiste iletilidir. O zaman terapist şöyle duyar söylenenleri aktarım olarak burada. Birincisinde "Sizi çok seviyorum, sizi çok önemsiyorum, çok idealize ediyorum." der. Terapist üzerine alınmış. Şoför örneğinde olduğu gibi öfke ve kızgınlık varsa şoföre, terapiste de üzerine sistemden lanet ediyorum. "Allah'ım ben az pisliksiniz, aynı şoför gibisiniz." der. Şimdi hasta dışarıdaki bir olayı anlatıyor ama anlattığı olayın içeriğindeki yaşadığı duyguyu terapiste doğrudan söyleyemediği için araya bir maşak kullanıyor olarak kabul edilir. Bunun da gerisinde kendi anne ve babası ile yaşamış olduğu ilk nesli ilişkilerinin sahnelenmesi aktarıma gelmesidir. Klasik Freudian teoride nevrotik bir aktarım oluşması için az 6 aylık bir süre geçmesi lazım. Onları da 15 2ye bu aktarımın olgunlaşması dediğimiz süreç ortaya çıkar ve aktarım üzerine çalıştırıyor. Ama aktarım odaklı terapide daha seanstan içeri girer girmez hastanın yüzündeki ifadeden benimle ilgili ne hissettiğimi düşününe dair duygu aktarımı başladığını gösterir. Demek ki birisinde 6 ay 1 yıl sonra bir aktarım başlarken 6 saniyede başlıyor aktarım odaklı terapide. Klasik psikanatik teoride yavaş yavaş bir fantezinin gelişmesi ve ilk destek ilişkilerinin terapistin şansını aldığını farklanması beklenirken burada her an terapistle ilgili bir konuşma yapıldığı kabul edilir ve bununla ilgili yorumlamalar yapılır. Terapist aynı Freud gibi nötral durur. Fakat yüz yüzedir bu kez. Yüzünden bir mimik alamazsınız. Sadece insani merak duygusuyla bakar. Gülme, tepki, öfke, kızgınlık, kırgınlık, sevme, duygusal yakınlaşma, heyecanlanma bunları yüzüne yansıtan terapist iyi bir terapist değildir. Terapist, karşı aktarım eyleme vurumu dediğimiz, karşı tarafın kendine yüklemiş şey olduğu malzeme oluyor demektir. Mesela ee, konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. hoş bulduk. Nasılsınız? Ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> karşı aktarım eyleme vurumu. Bu yasak. Aktarımın aklı terapide. Şöyle oturuyorum. Görüyor musunuz böyle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın? Onun gülmesine gülümsemeyle karşılık verdin. Var mı hakları bu da? Kadar? Yok. Düzeltelim o zaman. Buyurun. Koptum. Neydi? <gülüyor> Neden gülüyorsunuz şu anda? Şu an yanakta mı bilmiyorum. Ne demek ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benden ne beklemediğini bilmem. <gülüyor> ne beklemiş olabilirim? Bir şey ama güzel. Nasıl bir şey? Hani ne gibi bir bozukluk? Nasıl mesela? Ne gibi? Eee <gülüyor> mesela eee psikolojik durum bozukluğum var. Fazla heyecanlanıyorum böyle şeyler var da onu anlarım. Evet, biliyorum. Eee şu anda Ağustos Steinhard'ıyım. fazla heyecanlı. Evet. evet, seans gayet güzel gidiyor. Terapist şöyle durur, durur, hiçbir şekilde reaksiyon vermez. Reaksiyon vermediğinde kafasından benim kafamla ilgili fantazik var aslında. Bir şey bekliyor benden. Ama benim kafamda hiçbir şey yok. O kafasında benden bir şey bekliyor dediği şey annesinin ve babasının kendisinden beklediği şey. Terapist sonra sessiz ve sakin kaldıkça nasıl yani, nasıl ya yani dedik de o kafasındaki benimle ilgili fantazi yani annesiyle ve babasıyla ilgili fantazalar hmm. Yavaş yavaş tam da konuşulmasını arzu ettiğimiz konu gündeme gelir. Bir günlerde ayak Benim değerdir onun kafasında benimle ilgili nasıl bir fantazi var? Onu açığa çıkarabilmek için oldukça sessiz, sakin ve dingin kalın. İki dakikada çıktı. Dedi benim dedi bir şeyi konuşmamı istiyorsun. Vallahi istemiyordum konuşacağım şeyin kaybıyla ilgili olmasını istiyordum. Vallahi istemiyordum. Konuşacağım şeyin kaybıyla ilgili olan kısmının beden belirtilerini konuşmak istediğimi düşündüğü düşünüyorum dedi. Vallahi düşünmüyordum. Ne oldu? İlk etapta daha terebinin birinci dakikasında aktarım dediğimiz şey gerçekleşti. Yani güya ben ondan bunları bekliyordum. Tam da korkusu ve kaybısıyla ilgili olmasından benim bunları beklediğime dair bir fantazi geliştirdi. Ve bunu anlatmaya başladı. Yani Anlat anlatma da Hı, dedi. Hıh Devam edelim mesela bu açıklamadan sonra. Demek ki ben yine nötral duracağım. O yine benden bir tiyo alamadığı için kafasında benim ne yapmak istediğime dair bir fikir çıkaracak. Bu fikir mantıksal bir fikir değildir. içinden korku ve endişelerini kapsayan, ta çocuk döneminden gelen ve ötekilerinin kendisinden böyle şeyler beklediğini zanneden bir düşünce. Böyle bir düşünceydi ya, yani insanlar beni sevmiyor, bak bak bak sevmiyor, sevmiyor. Ve buna inanıyorsunuz, ne oluyor o zaman? İnsanlara karşı ters ses bakıyorsunuz. İnsanlara karşı ters ses bakıyorsunuz, ters ses bakıyor. insanlar size nasıl bakıyor? Ters ses bakıyor, kendini gerçekleştiren kehanet ortaya çıkıyor. Kafamızdaki tabularla yaşıyoruz. Aktarım adam terapi kafamızdaki tabulardan çıkarıp gerçeklikle yaşamayı sağlayacak olan gerçek yapılanmayı temin eder. Amacı bu. Tekrardan başlayalım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın, Teşekkür ederim. Neden gidiyorsunuz şu anda? <gülüyor> ne yapmam gerektiğini bilmiyorum gerçekten. Çünkü o yüzden ne yapmam gerektiğini? Yani sessiz sessiz kalmam mı gerekiyor şu an. Hani ne istiyorsunuz? Onu <gülüyor> neden gülüyorsunuz dedim sizde ne yapman gerektiğini bilmiyorum diye cevap verdiniz ne yapman gerektiğini bilmediğiniz zamanlar gülümsel evet. misiniz? Evet. bu nasıl bir şey? neden gülüyorsunuz? Yani anladığım kadar da sıkıntılısınız şu anda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama gülüyorsunuz nasıl yani? Yani ne yapıp vereceğimi bilemediğim zamanlarda gülerek bunun üstünü kapatıyorum. O zaman gülmeyen, sizi daha büyük bir sıkıntıdan kurtaran bir koruyucu savunma oluyor sanki. Olur. O zaman bu şehirdeki durumlarda her güldüğünüzde arkada ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz diyebilir miyiz? Evet. O gülme sizi nereye götürüyor? Nasıl nereye? Evet. Gülmek dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Kendinizi serbest çalışma bıraksanız? Ağzınıza ne giriyor düşünce hayalına? Mutlu olmanlar bile Şu anda o zaman mutlu <gülüyor> <gülüyor> arkadaşı, yani olduğu zaman mı yapıyorsunuz? Mutlu zaman mı evet. Ne gidiyorsunuz şu an? Ne oldu? <gülüyor> Ben an kaydımı bastırmak için gidiyorum, rahatlıyorum aslında. Elin nefes almalıyosun. Evet. <gülüyor> bu ne zamanlar oluyor? Kullanmalıdır. Kendim bildiğinden beri bu şekilde, orta orta. Kendim bildiğinden beri. Nasıl yani? Kendim bildiğinden beri... Verme konusunda da şeylerim var. Ee, İnsanlara öfke veriyorum fakat bu öfkemi daha doğru sözcüklerle ifade etmeyi çalışıyorum. Daha yavaşlatarak belir ediyorum. Ya da hiç belir etmiyorum. Şu anda beni anlayabiliyor musun? Evet. Ee, Gülme konusunu konuşuyorduk. Hı hı. Ardından benim bir nefes aldım. Bu şekilde verin nefesi ne zaman alırsın diye soru sordum. Onun için gülmeyi baştan beri yapıyorum diye bir cevap verdim. Acaba işte iletişiminizde bir sıkıntı çıkıyor mu? mi? Acaba karşı tarafı dinleyemiyor olabilir misin? Yani bu bildiğim bir şey mi? Yani kaygının derecesi yükseldiğinde, çarpıntının arttığında, evlerinde terliğine başladığında bir lükten sonra, gülerek ilk başta bunu toler ediyorsun. Ardından derin nefes alarak daha sakinleşmeye çalışıyor. Işte Gülmeye yetmiyor muhtemelen bir noktadan sonra. Ardından derin nefes alarak bir o ihtiyacı oluyor. Ve ben sorularına devam ettiğinden artık beni duymaz anlamaz oluyorsun. Bildiğiniz şeylerin tekrar gibi pozisyonu oluyor. Artık yani ortalık kararıyor güne. Sanki bildiğiniz sistem bu. Yani, o zaman sizin kaygı dereceniz her arttığında karşılaştığınız tablo, önce bir gülme reaksiyonuyla yatıştırmak kendinizi, o yetmeyen yerde derin nefes alarak daha rahatlamaya çalışmak, o noktada itibariyle karşı tarafları zihinsel olarak takip edememek ve davranmak, kendinizdeki telaşa düşmek. Sanki bu üçlü sistem devreye giriyor gibi. Peki, şu anda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Biraz daha. biraz daha Şimdi, peki ben biraz sohbet yapayım. Bu bildiğimiz bir şey aslında, hepimizin yaşadığı bir şey aslında. Her insanın kaybın karşısındaki tepkileri farklı olur. Aktarım odaklı terapi daha çok sözsüz iletişim kısmına odaklanır, beden belirtilerine. Beden belirtilerde yüz ifadesi, konuşmakla, içerik ve tutansız reaksiyonları, hareketler, tepkiler ve cümle arasındaki bağlantısızlıklar. Kaybımız yükseldiğinde zihnimizde duygularımızı kontrol etme merkezi bozulur. Davranışları kontrol etme merkezi bozulur. En önemlisi son kertede düşüncelerimizi kontrol etme merkezi bozulur. Kendimizi yatıştırmak için <gülüyor> gülerek şirinleşmeye çalışırız. Çünkü güldüğümüz zaman karşı tarafa ben senin için tehdit değilim, bana şefkat göster, beni sakinleştir, bak gülüyorum, sen de bana gül, şu işi hallece hallederim yani. Ama tarafın gülmesine iştirak etmeyip de gülümseyerek onu yatıştırmazsanız, o elindeki ana strateji elinden alıyor terapide. Normalde bu strateji çok işe yarar. Herkes güldüğün zaman karşıdakiler de gülerler, o sıkıntıyı geçiştirirsiniz, devamı fazla bir, bir yeri yapmazsınız. Ama terapistin derdi onu kurtarmak değil, burada iyi hissettirmek değil ki, iyileştirmek. Yaptığı şeylerin ne olduğunu onun farkındalığına sunmak. Şimdi bu üç beş beşeyden savunmayı bilmiyordu. Kaygı derecesinin her arttığında bu savunmaların artık tak tak geldiğinin ayırdımına vardığında bir sonraki etapta neden bu kadar kaygılanıyor sorusunu soracağım. Nasıl bir tehdit algılıyor da e, sorusunu. Önce tehdit algısından sonra, kaygıdan sonra Oluşan mekanizmaların tanımları yatıştırıcı ve sakinleştirici mekanizmalar. Birinci etap bilme, ikinci derin nefes alma, derin nefes alma rahatlama. anksiyeteyi yatıştıran en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Sıkıntılan her insan bu şekilde biyolojik olarak kendisine rahatladır. Ama siz hala konuşmaya devam ediyorlar, ona odaklanarak, onun beden belirtilerine odaklanarak sıkıştırıyorsanız, düşünce yeteneği orada kaybolur. Sadece kendini savunma telaşına düşer ve sizin söylediklerinizi duymaz bu noktadan sonra. Duyarsan daha büyük bir bela gelecek başına. En iyisi duymayıp orada dursun bir şeyler söylüyorsun. Aa işte, işte Gülmer reaksiyonun hikayesini anlatmaya başlar size. Çocukluğumdan beri böyle böyleydi bana. Siz başka şey soruyorsunuz. O başka cevaplar veriyor. Daha sonra dersiniz ki acaba beni dinlemiyor olabilir misiniz? Dinlemediğine de farkında değil. Dinlemedi. Çünkü dinlediğini zannediyor. Dinlediğini zannediyor ama Birkaç dakikalık seyirde kaygının yükselmesine beraber devreler kopuyor. Küçük olağan bir şey. Birinci etapta aktarım odaklı da bu savunmaların işlemlenmesi ve savunmaların hangi ortamlarda nasıl tetiklendiğini ki biz bunu aktarımda tetikliyoruz. yani olabildiğince şu ikimizin arasındaki ilişkide. Diğer terapilerde böyle değildir. Terapistle hasta arasında bu kadar interaktif, sıcak bir ilişki yoktur. Bu yakan bir ilişki terapi seansı içinde çok zordur, olur, hasta içinde çok zordur. 50 dakikalık süre geçmek bilmez. Her an tam bir stres halindeydi hastanın. Tabii değil mi? Canın çok yalan. Evet. Hocam bu işin ben başlangıcını merak ettim. Yani hani ilk tera... yani, terapinin ilk günü olduğunu düşünün. Ee, hani böyle bir te tepkiyle karşılaşırsam diye düşünüyorum danışan. Terapinin ilk gününü yapalım. güzel bir soru oldu. Bunu çerçeveyi anlattığım için Direkt terapiye geçtim, ee, o açıdan. Ee, i̇sminiz? Gülşah. Gülşah, anladığım kadarıyla kaygın nedeniyle bize başvurmuşsun. Ee, seninle bir psikiyatrik muayene yaptık. Gördüğüm kadarıyla bu kaygının arkasında ağırlıklı psikolojik nedenler görüyorum ben. Ee, sen de bununla ilgili araştırma ve inceleme yapmışsın. E, psikoterapi karar almışsın, üstünde zaten ilaçtan kullanmışsın, bırakmışsın, kullanmışsın, bırakmışsın. Sonuçta bir aktarım odaklı terapist olarak bana gelmişsin aktarım üzerinden uzun süreli bir çalışmaya kabul eder pozisyonundasın. Bu çalışma sistematikle ilgili ne biliyorsun? Bir bilgin var mı? Yok. Seni biraz bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Aktarım odaklı terapi bu odada senin güvenliğini sağladığı bir yerde bir terapiyle çalışma şeklidir. Bu kaygıların arkasında bilinç dışı bir takım faktörler olduğuna biz inanıyoruz. Bu bilinç dışı faktörleri sen konuşarak kendini anlatırken zaman zaman benim yorumlamalarım ve sorularımla bulmaya çalışacağız. Senin görevlerin ve benim görevlerim var. Senin görevlerin burada beni dikkatli şekilde dinlemek, haftanın iki günü terapiye gelmek, aynı saatte burada olmak, ücretini düzenli olarak ödemek, içindeki düşünce, duygu, davranış ne geliyorsa herhangi birbirinden belirlemeden ve planlamadan aklına geleneğine paylaşmanız ve konuşmanız. Ben de dikkatli bir şekilde senin konuşmalarını dinleyeceğim, anlamaya çalışacağım bazı noktada daha detaylandırılması gereken konular olur ise onunla ilgili soru soracağım. Bütün samimiyetinle ve dürüstlüğünle sorduğum soruyla ilgili içinde bir duygu, bir düşünce, bir anı varsa hiçbir şey saklamadan bana paylaşman gerekiyor. Onunla ilgili kafamda herhangi bir yorum yapılacak pozisyon olur da seni aydınlatacak. Bilgi verecek bir yorum yapmam gerekirse o yorumu yapacağım. Sen de çok dikkatli bir şekilde benim söylediğim yorumu düşüneceksin. Dinleyeceksin, anlayacaksın. İçinde buna uygun bir his varsa onu ifade edeceksin. Yok his yoksa his yok ve bir şey yok diyeceksin. Bu şekilde bir çalışma sistematiği var. Böyle bir çalışma sistematiğiyle haftada iki gün böyle bir terapiye gelip benimle birlikte çalışmayı arzu eder misin? Peki o zaman önümüzdeki hafta itibariyle salı ve perşembe günü saat 15 size uygun mu? Uygun. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 3'te buraya geliyorsunuz. Burada saatiniz burada açık. Herhangi bir şekilde telefon açmanız, randevu vermeniz, bununla ilgili bir çerçeve form size vereceğiz. Dışarıda görüşmemiz olmayacak detaylı bilgilere var bununla ilgili Geleceksiniz, bu koltuğa oturacaksınız. Ee, konuşacaksınız, dediğim gibi zaman zaman sorular olacak. Zaman zaman e, yorumları olacak. Siz de bunun üzerine kafa yoracaksınız. 50 dakikalık süreğiniz bittiğinizde de Çıkacaksınız ve gideceksiniz. Bir sonraki seansa geleceksiniz. Herhangi bir sosyal işiniz olmayacak, telefon görüşmeleri olmayacak, herhangi e-mail olmayacak, özel hayat merak etme olmayacak. Sadece bunları yapacaksınız. Bu şekilde ben mümkün olduğu kadar siz bir fethet bunları anlatacağım. Böyle bir çalışmaya varsınız. Evet. Evet. Bu, bunun için iki veya üç görüşme yaparız. Hastanın gerçekten aktarım odaklı terapi olmadığını. Bahsettiğimiz bu özellikleri değer yani iç görüp kazanamayacağına, gerçekten motive olup olmadığına bu süreci devam ettirecek bazen tek seansa karar veririz. <gülüyor> Aslında zaten genel araçla olarak gelmişti bu konunun ilgileri. Evet, ben de şu anda müsaittim, seni bu şekilde bir terapi alırım dediğinizde de yıllar sonra bir çalışma başlayacak, bir psikoterapi çalışması ve hasta nasıl çalışacağını biliyor. Ben ona bir hoş geldin demeyeceğim, elini sıkmayacağım, güzel bile, gla hoş geldin, güzel demeyeceğim, değil mi? E sadece burada duracağım. Benim tek görevim var. Çok dikkatli dinlemek. Yeni geldiğinde soru sormak. Yeri geldiğinde yorum. İki tane görevim var. Ve onun güvenliğini ve mahremiyetini korumak. O da benim sorduğum her soruya çok dikkatli anlayacak. içine gidecek. içinde gerçek ve cevap verecek. İçine gitmeden otomatik cevap verme, lafı geçirme. Bunları yaptığı zaman terapinin ilk kullandığımız kontratın aykırı bunlar. O zaman diyeceğiz ki yani bana sanki hemen cevap verilmiş hiç düşünmedi. Hamdi düşünmeye söz vermişti. Hayır yok dedim. Daha benim cümle bitmedi hayır yok diyor. Aslında bu olur. O zaman ne yapıyoruz? İlk kontrattaki bu ikincisi bu savunma. Aceleyle cevap çünkü gideceğini arka taraf bildiği için düşünmek yerine yok diye reddetmek bildiğimiz yol oluyor. Şimdi aktarım genel çerçevesi bu. Demek bir veya üç görüşme arasında terapi alıp almama kararı ve terapinin şeklini detaylı bir şekilde anlatıldı. Herkesin rollerinin belirlendi. Ondan sonra da diyelim telepatik görüşleri diye ilk seansa geldi. Seansa, buradan gel. Ee, Yani bugün ne konuşacaktık? Geçen ağırlık. Nerede kalmıştık? Yatıralım Sanki nerede kaldığını benim takip etmem gibi görevlendirme yapıyorsunuz bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin sorumlu olan bir konuyu benim takip etmemi istiyorsun sanki. Ben şu an nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama bunu bana soruyorsun. Neden bana soruyorsun? Nereden başlamamıyorum? Sormuyoruz çünkü. Yani görüşmelerimizde konuşmuştuk. Aklına ne gelirse paylaşacaktım. Herhangi bir konu günlerimiz olmayacaktı. Tutman gerekirse susacaksın. Konuşman gerekirse konuşacaktım. Ama nerede kaldırıp bana soruyorsun. Onun zaman ben başlayayım. İşgalci annem var. Ve hani, evet annemi çok seviyorum ama bana o işgalci annemden kaynaklı yarattığı şeylerden üzülüyorum. Acaba şu anda biraz önce ben sana beklediğin cevapları vermediğim için işgalci annen gibi görmüş olabilir mi? Bu nedenle işgalci anne hatıra bir şekilde canlanmış olabilir mi? Çünkü aynı annen gibi davrandım ben de sana. Sorduğunu gibi yöntemlere bakıyorsunuz ama. Ne oldu? Annesi canlandı yani. Ben artık çok bir şekilde Para mahke etmeye çalışalım. Helalimden kazanacağını da bir tanıdım. İlk terapisi dedi. Doğruf çok iyi oynuyordu. Lötür buluyorum. O bana görevlendirme yaptı. Aynı annesi gibi. Beni nerede kaldı mı? Sen takip edeceksin. Söyle bakayım dedi. Ama böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedi. Yani bu şekilde onu yüzleştirmem, onu çok kötü hissettirdi. Ben hani işgalci annemden başlayayım o zaman dedi. <gülüyor> Ambitip odaya girmenin her söylediği cümle neyle ilgiliydi? Telepist ile ilgiliydi. Hani şofora kızmıştı da bir örnek vermiştim, küfretmişti. Aynı yani şoför sana küfretmek istiyor. Şey. Burada da işgalci annesi ben oldum. Yani annesine suçluyor, kızıyor annesine. Çünkü doğrudan bana kızamıyor. Ben de doğrudan bana kızabileceğini ve kızgınlığının bana olduğunu gündeme getirerek Sözle kızıldığı zaman bunu kıyamet koparmayacağının ayırtımına varmasını sağlıyor. Yani öfkeyi, elleri oruçlarını alıp O kor ateşi tutabilme becerisini sağlıyor. Çünkü bana istediği kadar kızabilir. Ama elindeki mikrofonu kapama vurursa ben donan vururum. <gülüyor> <gülüyor> Tek şartımız finali çerçevede eylemle konuşmayacak. Sözle simgeleştirecek. Ama çok zor. Bu tabii biraz daha sinirlenir. Hastalar sinirlenir elindeki mikrofon gibi bir şey var dökül tabağı falan böyle yapan, dostum Allah'ım Allah'ın pislik şişko der <gülüyor> ama vurmaz bana <gülüyor> <Dayır mı? gülüyor> vurma ihtimali de var. <gülüyor> var bende vurma ihtimali de var hatta bir vurma ihtimali olduğu zaman biz ilaç yazarız <gülüyor> vurma ihtimali ortadan kaldıracak kadar olgun olması lazım yani orada da terapi şekli değişiyor. Destekleyici psikanalitik psikoterapi dediğimiz özel bazı tedavi yöntemleri uyguluyoruz. <gülüyor> ya bunların hepsinin aşamaları var, teklifleri var. Bu aktarım odaklı terapi'nin şekli. Aktarım odaklı terepinin şekli. Bu aylarca, yıllarca devam eden Katman katman, her hareketinde, her konuşmasında, terapistin şahsında e, anne ve baba <gülüyor> açılıyor. Anne ve baba açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte önce patron başlar, öğretmen başlar, milliyetin başlar, Bakanlık başlar, hükümet başlar, gider gider gider babaya ulaşır 3 Üç yıldan ulaşır, iki yıldan ulaşır. Yani bugün dışarıdaki her türlü öfkemiz ve sevgimiz, ilk nesli ilişkilerini yeni şekildeki türevleridir. baktığımızda. Anlatabildim mi? Bunun farkından varmak ve içteki bu yapıyı bütünleştirebilmek ve entegre edememek, daha rasyonel bir iklim hale dönüştürmek, tevkinin bilinç dışında olan bilince getirmek, bölmeyi kapatarak bastırma yapmak ve daha entegresiz, dağılmış bir kimin, daha bütün bir yaşaması. Egonun dayanım kapasitesini arttırması. Şimdi baktığımızda, biraz stresi yoğunlaştırdığımızda ne yapıyoruz? Dağılıyor sistem. Yani düşünce dağılıyor, davranış dağılıyor, toparlayamıyor, yardım bekliyor. O zaman kovul diyen bir terapiste gidecek. Oo, evet, çok iyi, biraz sonra kovul bir terapide gösteririz onu. Aktarılmak yeter mi? ana hesabıyla öğrendik. Peki senin yerini alalım. Bir başka görevli arkadaş gelsin. O kadar teyiteli bir şey değil. <gülüyor> ben bir şey söyleyeyim. Sorabildim. Arkadaşını bir alalım önce de. Çantara geçip gözüküyoruz. Bu zorlanmaya dayanamayıp, maslını engelleyen şey ne? İçinde o kadar yarası var ki, yanıyor ki. O canın yanması. Yani nedir bu? İlk seferin kağıt geçebilirsiniz. İki sefer tarife şapımı bulmuş, birkası birer hastaneye yatmış. Çıldırıcı alışveriş yapıyoruz. Cinsel edem bulmaları çok var da, yakın ilişki kuramıyoruz. Her gittiğinde aldatılıyorum tabii değil mi? Böyle bir aksan bir problem var Ben bunu düzeltmek durumundayım diyor. Terapist de bunu bütün iki görüşmeleri de anlatıyor. Buna dayanabilir misin bu diyor. Çok zor olacak senin için, acı olacak. Ben sana bir bahçesi variletmiyorum. Bunda ben de bir bu adam bulacaksın. Zaman zaman adamı çok seveceksin, zaman zaman nefret edeceksin. Ama o adam hep aynı adam. Senin yüzüne zaman zaman mevduğun, zaman zaman ilah gibi görünecek. Bu buna buna katlanırsa, bu telefon devam ediyor. Zaten katlanırsa bu out oluyor. %50'ye yakında düşerdi hastalığa. Tedavi devam ettiremiyorlar çünkü çok zor. Yani hastanın dayanması çok olmalı. Dayanamadı müddetçe de patolojisi devam eder. Daha ödeyler eder. Tekrar gider, gelirim. 3 ay sonra tekrar gider. 6 ay sonra tekrar gider. Yani, bir hastaya mesela 10 yıl çalışırsınız, toplam çalışırsınız da 3 yıl değildir. 3 ay çalışıp gitmiştir, fakat gidiyor gidiyor, pisliğe ulaşıyor, tekrar geliyor. Doğrunun burada olduğunu biliyor, ama yapamıyor. İşte olabildiğince orada terefistin mahareti, onun dayanabileceği kapasitede onu yüzleştirmek, onun dayanabileceği zaman diliminde gerekli yorum yapabilmek, onu bekleyebilmek, sabırla, onun büyümesini beklemek. Hastanın büyümeye karşı da sabırları daha hiçbir şey olmadı diyor. Hadi olsun diyor. Terapist bu gazete, Hadi olsun diye biraz daha ileri bir bilgilendirme, yüzleşime yapıldı mı canım? O kadar yanar ki kaçarız artık. Evet. Hocam, bir şey soruyorum. Hayat. Ee, alışveriş cinsel eyleme vurma. Hani hepsi eleme vurma da ablamın ee, Alışveriş yaparken bu hani her şeyin en iyisi, en büyüğü. Bu nasıl bir şey? O narsistik bir salınma. Yani orada alışveriş değil esas motivasyon. Alışveriş, kendinizi darlar ve sıkıntıda hissettiğinde bir şeyler almak. Gelip aldıktan sonra sıkıntılanırsınız bunları neye alırız diye. Senin söylediğin işte en pahalı sanat almak, en kaliteli markaya almak. Burada aldığın zaman keyif alır, aldıktan sonra da keyif alır. Narsisistik bir tatmin Altyazı M.K. Bunu da keyif alan üzerinden soralım. Ben de bir şey söyleyeyim Aynen. Şimdi bu çerçeveden bahsettik ya. Terapiye gelen kişi diyelim yani siz bütün koşulları söyledik, anlaştık her konuda çerçeveyle ilgili de. Fakat mesela ikinci seansında unuttu gelen kişi ve elini uzattı bize. Böyle bir durumda yani nasıl bir tepki vermek? Teşekkür diye? ederim. Çerçeveyi biliyorsan bir bunu konuşalım dersin, oturtursun. Neden elini uzatmış olabilirsin? Acaba bana daha yakın olmak için elini uzatma ihtiyacı hissetmiş olabilir misin? Benden kötü bir tablo gördüğüm için olabilir mi? Ben daha samimi bir iş kurmak için yapmış olabilir mi? Onun nedeni var. Neden? O bir savunma. Yani Konuştuk, geldi, el uzak, değişmiş şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel, <gülüyor> gel sekizinci seanstayız. el uzak. Hemen Bu <gülüyor> <Çok gülüyor> acaba? Ya direktör konu o olur, gündem maddesi olur çünkü ana bir savunma sizi bir eyleme yapmaya zorluyor. Burada işgal var, sömürü var, saldırganlık var, kontrol var, zulüm var. Terapist de yapıyor bunları. Terapistin ana çerçevesi olan hastayı koruyucu bariyere yıkıyor. Çok zalimce bir şey var. Ne kadar mübarek görünüyor değil mi? <gülüyor> diyor ki şunu diyor, arka plandakini ben arkadaki haini söyleyeyim. Şerefsiz diyor senin koyduğun diyor o çerçeveyi diyor, ufak ufak, o kadar ince adımlarla yok edeceğim ki, Anam bile ağlayacak seni Sonuçta çerçeve merçeve kalmayacak diyor. Sekiz suçunda manşet olacaksın diyor. Şimdi sen beni kontrol ettiğini zannediyorsun ya, kontrol nasıl olurmuş gör bakıyor Bir gün dekorte giyeyim, geleyim, bir gün bir şekilde erotik konuşuyum, bir gün elini bir, bir gün sarılıyım, bir gün telefon edeyim, bir gün evin önünde dolamayayım, bir gün arabanda beni falan yere bırak diyeyim. Ohuuu, mekanizma çok. Eğer bunların birisine izin verirsen, zaten arkadan sökün edecek. Bunların ne kadar zalimce bir kontrol olduğunu fark edebileceksin çünkü hayatında annesi onu zalimce bu şekilde kontrol ediyor, iyi niyetlerle. Kızım neşemi karnı geçsen ne oldu bak diyor, bir şey gidirememiş, et yağmur yağı diyor. Annenin derdi sözünden çıktığını gördüğü çocuğunu bir şekilde derbede edilmek için hırkayla korumak bahanesi adına çocuğunu kontrol altında tutuyor. Aynısını gelip burada iyi niyetle de sıkıyorlar. Kırka. Anladın mı? Evet. Gündem maddesi <gülüyor> oluyor. Evet. şey sorayım. Bu yan tarafta da adamlar varmış. Orada <gülüyor> sanki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> hasta diyelim ki gelince iyileşme kendisinde de iyi olan hali. Eskiye göre daha iyi ol. O salınmaları Harika duyuyor mu? Hayır. hayır. O yani... Bana da çay gelmiş haberim yok. <gülüyor> Al bunu. Bu da süper Olmaz şey ama buz, buzda da idare evet. yok, o sert olsun. Ne kadar verici bir hasta görüyorsunuz, sınırlarını koruyamıyor. Hemen verici <gülüyor> de sevinmek istiyor. Hocam şimdi benim sormak istediğim soru, bir tane borderline hastamız var diyelim. Şimdi duyuyor yani, mu arkadaşlar? Evet. Duyuyor, tamam. tamam. Ee, bu hasta bir iyileşme, yani bir süredir bize geliyor ve bir iyileşme hali var. Eskiye göre kendisi daha iyi. Kaç gün olmuş geneli, kaç ay olmuş yani. mesela? Bir sene. Bir sene tamam. ee, bu hasta şey diyor işte hani iyi olduğunu söylüyor. Ee, sahte kendilikleri biraz daha bırakmış durumda. Eskiye göre. Ne güzel. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ama diyor ki ben işte bana savunmalarını geri ver diyor mesela. Vallahi orada duruyor evet. bana. <gülüyor> ee, şey sormak istiyorum. hani Bırakmak istiyor yani. Ben artık ee, bana sorduğun sorular beni artık rahatsız ediyor. Atıyorum ben her seansda duy, duygu hissettiğimi, duyguların hakkında düşünmeyi istemiyorum. Ee, sonra ben burada sormak istediğim soru şu yani e, ben artık devam etmek istemiyorum. Ee, eğer devam edersem yani eğer gerçek kendim olabilirsem o sahte kendimi bırakırsam işte Gelde arkamda şöyle bir anne var. Hani gidersen seni daha sevmez. İşte şunu yap ki, hani o saatte kendinlikle gerçek bir arasına kalmak. Yani onu terapiye nasıl devam ettirebilir? Bir yerden eğitim alıyorsun. O zaman hiç atlamıyoruz. İyi ki. Bir de ben e, şey staj yaptığım dönemde işte bir danışan profilinden bahsediyorum. Peki. İkinci kuram senin bu konuda aydınlık getirecek. Sabır gösterirsen, dinlersen, bu değerli kardeşinizi bu Kur'an'da terapi yapmaya çalışacağız. Ee, Masters'ın yaklaşım, tek depresyona yaklaşımı. Ben Masters'ın terapistiyim aynı zamanda. Biz 5-6 yılda e, Masters'ın hocamızla e, eğitim aldık. Ekibinden eğitim aldık. E, eğitimi başladığımızın birinci yılda kendisi vefat etti. Toprağı boğ olsun diyelim. Evet. Yine New York merkezli bir kuram. Ee, Masters'ın tek depresyonu kuramı, psikolojik psikoterapi kuramı. Esas dayandığı nokta, insanların gelişimsel evreleri, aynı biyolojik yapılarda, embriyodan gelişmeleri gibi, ruhsal yapılarda gelişim etaplarına dayanır. Aynı Freud'un psikoseksüel gelişim evrelerinde olduğu gibi, oral anan fallik dönemleri kabul eder. Fakat bu gelişim dönemlerinin gözleme dayalı raporunu yayınlayan Margaret Mahler ve arkadaşlarının temel raporundaki ayrılma bireyleşme süreçleri Masters'ın kafasına takılan en önemli konudur. Eğer bir kişilik bozukluğu varsa bu kişilik bozukluğu Mahler'in gelişim evreleri olan otistik, simbiyotik ayrılma bireyleşme süreçleri ki bunun dört alt kümesi vardı, dört alt evresi vardı. Birinci evre Yumurtadan çıkma, pratik uygulama, yeniden yakınlaşma, tam nesne, tam kendilik olma evrelerdir. İşte otistik evreye geçmiş, 0-1 ay. Ardından 6 kadar olan simbiyotik evreye geçmiş. Daha sonra ayrılma, birleşme süreçleri. Yani anneden ayrılma, yani kendi başına karar verme yetilerinin kazandırılacağı, 6. aydan sonraki 8-9. aylardan başlayarak 36. aya kadar gelen ilk 3 yıldaki Hikayemizde anne ve babanın bir takım patolojik yaklaşımları, ölmeleri, hastalanmaları, çocuğun hastalanmak hastaneye yatırılmaları, kadere bağlı bir takım faktörler ve mizaca bağlı bir takım faktörlere bağlı normal gelişim sürecinde gitmesi gereken bu aşamalı hiyerarşi tablonun bir yerde duraklama meydana gelir. Bu duraklama 9. 10. aylardaysa narsisistlik kişilik bozukluğu gelişir. 18'in 24. aylardayta borderline kişilik bozukluğu gelişir. Mekanik bir anne ile ilişkiler söz konusu daha erken evreden başlamak üzere şizoid kendilik bozukluğu gelişir. Bu evreleri sağlıklı yaşayan insanlarda nevrotik ve normal seviyeye ilişir diye bir iddiası vardır. İnsanların patolojilerini ve problemlerinin tamamı 21. yüzyılda bağlandıkları nesneden ayrılamamaları, ayrılamamaların nedenleri de ayrılmaya çalıştıklarını, bebeklik dönemlerini, annelerini, sevgilerini geri çekmeleri, senin annen olma, sana küserim, başkalarının anneleri olurum diyerek yüzünü ekşitmeleri, yüzünü dökmeleri karşısında çocuklar kendi içlerinden gelen yaratılışlarında olan ayrı bir birey olma ve ayrılma dürtülerinden vazgeçerler, annelerine yapışırlar, annelerinin beklediği çocuklar olurlar. Hayat boyunca ne zaman kendi içlerinden bir arzu ve istek çıksa, ne zaman kendi başlarına bir şey yapmaya karar verseler, bağlandıkları konulardan, sevgililerden, evden, işten ayrılmakla ilgili bir duygu hissetseler, içlerinde yoğun bir hüzün, yoğun bir kaygı hissederek bu eylemlerinden vazgeçer. Ne zamanki birisinden onay alıp da yap ya, güzeldir, iyidir dedikleri zaman da gönül rahatlığı da yaparlar. Ama doğruyu bildikleri halde kendi başlarına bunu gerçekleştiremezler. Dolayısıyla birilerinin kendilerini bırakıp gideceğinden dolayı o kadar kaygı duyarlar ki, kendileri olmaktan vazgeçerler, o birilerinin bir nevi payandası, birilerinin etrafında uydu olarak bir ömür boyu sürdürmeye çalışırlar. Her an o uydudan kopacak, onu, onu gezegeni terk edecek diye öbürüne karşı her an dikkat içerisinde olur. Hep de korktuğu başına gelir çünkü öbürünü bırakacak mısın, bırakmayacak mısın, terk edecek misin, terk etmeyecek miyim, seviyor musun, sevmiyor musun diye bir nevi anneniz terk edip terk etmeyeceği ilgiler Sonra sordukça da Adam veya kız sonunda lanet olsun boğuldum kaç da kaçar gider. Bu temel bir patolojide bu patoloji borderline, şizoid ve ayrı ayrı gelişimsel dönemlerine bağlıdır, intrapistik yapışı oluşturur. Bu intrapistik yapıya uygun da Masters'ı üç tane ayrı tedavi tekniği geliştirmiştir. Gelen hastaların ayrılma bireyleşme süreçlerinin hangi etapında kaldığını anlamaya çalışır. Yine aynı psikanalitik psikoterapi yani biraz önce Kerber yapmış olduğu uygulamanın aynısı, aynı sistem, aynı nötralite, aynı duruş, elindeki teknik, yüzleştirme yorumlama, netleştirme tekniği, geçmişte tekrarlama zorlantısını bulma, geçmişteki yaşantınız, buaklı olduğunu, sokak olanı burada olduğunu ve anılarda bulunduğunu ve bunların birince çıkarılmadığı, mütlakçe tedavi edilemeyeceğine inanan yaklaşım tarzıdır. O zaman hastanın her söylediği şey. Ayrılmayla ve bireyleşmeyle ilgilidir. Şimdi bak aktarım odaklıda, içindeki öfke ve agresyonla <gülüyor> alakalıydı. Ne söylerse söylesin hasta her duruşunda agresyonu işliyordu. Biraz önce ne dedik? Annesi haline geldik. Annen gibi bende işgalci oldum mu düşünüyorsun derken agresif bir şekilde bana saldırganlık yaptı. Veya işte elini uzattığında e, elini uzatma şeklini aktarım odaklı terapi şeklinde yorumlayacak olsaydık Elin uzatarak seni kontrol edip çerçeveyi bozmak mı istiyorsun şeklinde yorumlayacaktır. Ama Masters'ın terapisine düştüğümüzde bu hikaye tamamen değişir. Aynı şeyleri çok farklı bir bağlamda yorumlamamız gerekiyor. Çünkü Masters'ın inandığı patolojinin kaynağı 0-3 yaş arasında bebeklerin anneleriyle kurmuş olduğu ilişkide annelerinin kendi istedikleri çocuk olmadıklarına libidinal sevgilerini çekmeleridir. Libidinal sevgisi çekilen çocuklar hiçbiri yaşayamaz. Gerçekten anne sevgisini vermezsem bu çocukların gıdalarını dahi verseniz gelişimleri durmaktan övünce sonra ölmektedirler. Fiili olarak gerçekten ölmektedir. Bununla ilgili oldukça da yoğun çalışmalar var. O zaman bir kızımız bana bir terapiye geldiğinde ve ben bir Masters'ın terapisti olarak onu dinlediğimde hikayesini her söyledi hikayenin arkasında ne arayacağım? Ayrılma var mı? Bu dertler ne zaman başlamış? Sevgilisinden mi ayrılmış, memleketinden mi ayrılmış, mesleğinden mi ayrılmış, annesi babası mı ölmüş, kardeşinden mi ayrılmış, en çok sevdiği arabasından mı ayrılmış şeklinde ayrılmayı tetikleyen bir hikayemi var? ve hatta şunu soracağım, self activation dediğimiz bireyselleşme mi var bu korkunun arkasında? Son günlerde bir karar verdi de geni başına bir halt mı yedi? bir araba mı satın aldı, bir mesleği mi tercih etti, yeni bir nişandan da kararlı bir kimse onay almadan bu kararı mı verdi. Veya dedi, hayır canın alacağım, bunu okuyacağım mı dedi. Burada da bireysel bir karar alıp hiç kimsenin onayını almadan bunu yaparsa ardından aynı kaygı gelir. Kaygı, nasıl göre Amaclarının altı altısı demiş olduğu belirtilerle kendini gösterir. Eğer bir ayrılma sürecine girmişseniz ve kendi başına bir karar bireyselleşmeseniz ve sizin gelişimsel duraklamanız varsa şunlar başınıza gelir anankastik depresyon eğer bir şeyden ayrılmışsanız ölümcül bir depresyon yaşarsınız bir organınızı kaybetmiş gibi özel bir depresyondur ikinci olarak büyük bir panik ve korku içine gidersiniz 3 yaşındaki bir çocuğun sokak ortasında annesini kaybetmesinin korkusu gibi üçüncü olarak büyük bir suçluluk duygusu hissedersiniz dördüncü olarak cinayi bir öfke hissedersiniz yani sizin terk edilmenize karşı inanılmaz bir öfke duygusu Atalet pasiflik hissedersiniz, hiçlik ve boşluk duyguları hissedersiniz. İşte bu duygular sizin yakınıza yapışır ve sizi ayrılmaktan alıkoyar. Hemen ertesi gün, ertesi dakika birisine tekrar yapışmaya, yeni bir sevgili bulmaya veya terk ettiğiniz sevgilinize köpek gibi yalvarıp ben ettim sen etme durumuna gelirsiniz. Eğer bir karar verdiyseniz, yeni bir eylem yaptıysanız, bir araba aldıysanız, bir ev aldıysanız, şehir değiştirdiyseniz, meslek edindiyseniz ondan vazgeçersiniz. Veyahut da o mesleği onaylayacak bir anne türevi birisinin olarak doğru yaptım diyeyim yapayım diyeyim de 3-5-10 kişiden onay aldıktan sonra bu birazcık sukunet verir. Hmm. Şimdi bu hikayeyi dinlerken bu iki konuya bakacağız. Hikayenin arkasında bir ayrılma var mı? Bir bireyselleşme var mı? Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş Sizi bir tanıyalım. Ee, ben Elif Kabak. Ee, PdV yüksekliğinden yeni sınıf öğrencisiyim. Mayısalıyım. İki kardeşiz. Yedi yaş küçük kardeşim var. Ailemden ayrı aile yaşıyorum burada. Akıma bunlar geliyorsun. Üniversitede burada okudum. Mezun oldum üniversite yüksek lisans yapıyorum. Aklıma bunlar geliyor. Neden buraya geldiniz? Neden buraya geldim? <gülüyor> ee, Gelmeden önce de aslında hani gelip gelme açısından çok düşündüm. 3-3 ee, buçuk yıldır e, somatik bir ağrı var. E, her türlü doktora hani her gittim e, ve geçmiyor. Ben de bunun altında psikolojik neden olabileceğini düşündüm. O yüzden geldim. Neden düşündünüz? Peki peki düşündüğünüzdey ki ilk ne? neler düşündüğünüz varsa da buraya gelmeye yaş. Ee, gerçekten hani psikolojik neden mi? Yoksa e, birkaç doktorun dediği gibi hani çok büyük, üşütmüşsün ondan geçmiyor. Ama diyorum ki üç, üç buçuk dolda geçmiyor. Evet. Anlıyorum bunu. aylarda düşünüyorsun. Evet. Ama ben buraya çağırdığımda buraya gelme nedeni epeyce düşünüp çık çıkmamak anlamını anladım. Doğru anlamış mı? Yanlış mı anladım? Yok aynen. Seans için şey yaptım. Seans için? Ee, aslında az, az önce gelen arkadaşımızın yanında olmak isterdim diye hani pişman olmayayım diye. Kaçırmayayım falan diye. Yani i̇lk başta el kaldırmadınız. İkinci Hayır. başta Hayır. neden kaldırmadınız? O kadar istedim. Yetişemedim çünkü ilk dediğimizde hatta arkadaşımız orada ne yapacakmış ki danışan danışman rolü ilgiye bulaştan ettim. Dedim orada olmayayım. Sonra buraya çıktığında gördüm. açar mısın buraya? Orada oluyorduk. Yani. E, şey mesela danışman olursam ne yapacağımı bilenlerdi çünkü tecrübesizim. Biraz açın bunu. E, nasıl açayım? Deneyimim yok. Hani korktum. Buraya yok. Evet. Ee, şöyle. MİS'lemin e, hangi alanında e, kariyer yapacağımı da karar veremiyorum. Benfarlık mı? danışman danışmanlık mı? O Ve yüzden Buraya de... gelip bir danışman olarak bir deneyimle ilgili çıkma konusunda şüphe uyandırdı. Yani danışman olamam düşüncesiyle o zaman vazgeçtim. Ama evet. danışan olma durumu olunca geldim. Aynen. Anlaştık mı bunlar? Danışman olarak buraya gelme konusuyla ilgili bir risk olduğunda neden gelmediniz diye soruyorum. Teşekkür Korku diyeyim yani ne yapacağımı bilememek. Ne olur? Biraz açar mısın bunu? Ne olur? Ee... Şöyle, babamın beraber konuşuyoruz. Hani Benim bu alanda ilerlememi istiyor. Hani... Eğitimlerini al, kendi merkezini aç, kendi işte, e halk katlarını aç işte bir drone'u açarsın. Ama ben hala hani o alanda ne kadar başarılı olabilirim. Bu gerçekten beni yansıtıyor, daha mı karar veremiyorum. Dolmada bunu söylüyorum ama hani hep o yönünde biraz şey yapıyorum. Çok ıslah etmemesine rağmen anlıyorum onun gerçekten istediğini. Onun bu arzusuna cevap verememekten. Okay. Peki, şimdi dondurayım arka planda neler oluyor size tercüme edeyim ben evet. bunu. Siz de gayet güzel takip ediyorsunuz. Bu aynı kısa derlede burada da oluyor. Ne odaklanacaktık? İki şey dinleyecek Bir kendilik aktivasyonu bir ayrılma, doğru mu? Şimdi çok konu anlattık, birçok konu var. Hem ayrılmayla ilgili hem de kendilik aktivasyonu ile ilgili konular var. Ben bunlardan bir tanesini seçtim. Neyi seçtim? Ben kendilik, kendilik aktivasyonu seçtim. Yani oradan danışan olarak tecrübe edilmek üzere gelmek güzel bir şey. Bir kendilik aktivasyonu. Fakat hoca dedi ki danışman olacaksınız dedi. İlimle dişim arasında danışman da olur, danışan da olursunuz dedi. Danışman olunca birden bire alarm zilleri sakın ha sakın çıkma. Çünkü danışman olarak ortaya çıkmak ben danışman olacağım, kendimi ortaya koyacağım, öbürüne terapistlik yapacağım demektir. Bu çok ciddi bir kendilik aktivasyonudur. Riske girmektir. Baş kaldırmaktır. Kimseye evvallah etmemektir. Bildiğiniz yola boynunuzu koymaktır. İçinde bir ses dedi ki rezil olursun, manyek misin? Anandan babandan izin almadan nasıl bir deneyim yaparsın? El alem herkes seni tazirleyecek, ayıp dönecek. Herkes zaten burada master'sın terapisti. <gülüyor> <gülüyor> Kendini o kadar mankul gerekçeler buldu ki. Halbuki... Danışmanlığı sadece nasıl yapılacağını deneyimleyerek hayatta bir şey kazanacaktı. Evet. Hiç danışman olmadığı halde, hiç danışmanlık tecrübesi olmadığı halde gidecek, buraya oturacak. Aa böyle yanlış mı Tamam öğrendim. Bir puan aldık çevirme. Aa bu cümle kurulmaz bir, bunlara iki puan aldım. Buradan kârlı bir şey gidecekti. Gelindiğinde sıfır danışmanda giderken artı beş danışman olarak gidecekti. Daha 95 puan daha bildirmesi gerek Ama içindeki bir ses sakın bunu. Çünkü bu Kimsenin deneyimlemediği, tecrübe etmediği, yürek isteyen bir şey. İçindeki anne babalar dedi ki yapma bunu. Ve bu konuyu açmaya çalıştıkça, bu konuya odaklanmaya çalıştıkça asla bu konuyu duymuyor. Babası işte şu mesleğe devam ediyor, bu hukuka devam ediyormuş. Ya onu sormuyorum kardeşim. <gülüyor> buraya danışman olarak gelmeni engelleyen korku nedir? Babasının meslek tercihinden bahsediyor. Şu anda ne oldu içinde? Benim sorduğum o. Çünkü o anda ne olduğuna gittiği zaman o kara bir kuyudur, bütün hastalar için. Kendilik aktivasyonu yapacak hastalar için büyük bir korkudur. Yani düşünebiliyor musunuz, hiç bir tecrübeniz olmadı halde, mesela benim tecrübem yok, şeyde, ee, biraz haval olsun, dımaharanın şeyine gittik lokantada, ee, dediler ki, gurmeler geldi, gurmeler yarışmasın, içimizde bir gönülü, şurada falan tatlı yapacak. Hayatta tatlıyı bilmem, onunla şeker ayı edemem, ben kalkıyorum, yapacağım diyor. Şimdi önüse çıkma lan, manyak mısın diyor, sen vurma mısın diyor. Ben diyor, deneyeceğim abi diyorum ya, var ya ne ya. Şeker var, un var, fırın var, adamlar koymuşlar, bundan daha güzel fırsat mı olur yani? 10-10'a karıştırdım, 10-10 karıştırdım, biraz ocakta tutarım, biraz gözlerine bakarım, biraz takip edelim. Benim için deneyim olur. Ama kendiliğine aktivasyonu korkusu olan bir insan, bebeklik döneminde 2,5 yaşındayken, 18-24 ay, 36'ya gelirken, 2,4'de o cız, o yana, o ekme, ey derken, kendi içinden gelen araştırma, merak etme, keşfetme duygularla ilgili duygular kettenmiş. Annenin gözüne bakarak yapayım mı? Yap kızım yap. Babanın gözüne bakıp yapayım mı? Yap kızım yap. Olduğu zaman buraya geldi içinden geldiği halde danışman kelimesini duyduğu andan eğitimleri kendilik aktivasyonundan vazgeçiyor. Terapi, işte bu kendilik aktivasyonundan vazgeçerek kendisini nasıl mahvetliyle, istediği şeylerin nasıl korku duvarlarıyla örülüp insanların alay edeceği, aşağılayacağı ve sevgilerini çekeceği endişesiyle nasıl kendisinden vazgeçtiğinin farkındalığını sağlaması her yerde, her zaman istediği bir şey varsa ahlaki ve edep kurallarına uymak kaydıyla kendisini ortaya koyabiliyor becerisini göstermek. Yüreğine sor, yüreğinden ne geliyorsa o o. Kendin ol dediğimiz. Onun yerine sahte kendilik dediğimiz gayet güzel anlattı. Ben çıktım. Danışman olarak ama danışan olarak çünkü bir ağrım vardı da kar ederim. somatik ağrım ve psikolojenik <gülüyor> veyahut da başka bir kaynak onu öğrenirim ayaklarıyla. Ee, gayet matur. Anası demiş, kızım demiş, bak demiş, gözünü seyredeyim. Bir taşla iki kuş var demiş. Eğer bir yerine denemeye çevirirsin, karın var mı? Zararın var mı? İşinden gelip gelmediğine bakma, isteyip istemediğine bakma. Sonuçta ola karlı mı, zararlı mı? Karlıysa git demiş, içindeki anne onay verdi ya. Danışman olarak gelir zaman böyle olabilir diyor, yani bu muhtemelen. Bu benim fantezim. <gülüyor> bu fantezinin doğruluğu olup olmadığını ne yapacağız? Zaman içerisinde soracağız. Onun kafasında böyle, ha, hipotezim doğruluyor. Yok hipotezim alakasız, başka hipoteze çıkabilir. Ama benim kafamda duracak bunlar. Şimdi terefinize tekrardan devam edelim. Demek ki kendilik aktivasyonu arıyoruz, bir de ayrılma hikayesi arıyoruz. Şimdi bedensel bir şikayeti varmış, orada oraya odaklanalım mı? Onun arkasında ne arayacağız? Ay. Eğer bir bir biyolojik hastalık değilse, psikolojelikse, ya ayrılma arayacağız, ya da bireyleşme bir kendilik aktivasyonu yapmış. O kendilik aktivasyonu <gülüyor> o kadar <şükür> suçluk <ArmyEhveğirsiniz> hissetmiş ki mahşerin altdatıcısında böyle kucağa saplanacak, orada duruyor. On yıldır geziyorum. Ona dert olur, bir daha bir daha ders olur, bir daha yapmayacak kendilik aktivasyonu. Evet, kendilik aktivasyonu yapabilen var mı aranızda? <gülüyor> <gülüyor> wow. evet. Bir şey şey, hayır. Evet. Şey sorabilir miyim? Hayal. bu mesela sizin çocukluğunuzdan hiç değil, ailenizde böyle bir baskı yaşamadığınız için mi şimdi o tatlıyı yapmaya çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz? Ben uyduruyorum ya belki ben hiç yapamam yani. Ben fantazi anlatıyorum kolay ya işte şimdi. O yani tekere karı boşama koş. Fantezi Acaba olur yani mu Öyle yapalım. bir şey olsa sizin tepkiniz ne olur? Evet. Bilmiyorum da sanki benim öyle olduğunu düşünüp bana haset etmiş gibi geldi ben. Ben? Ben de sanki şöyle diyorsun. Ben de bir bokluk var, herkesi olması lazım. Ayrıca da niye bu kadar böyle cesis davranıyor anlamadım. Yani gitsin de görsün bakalım diğer bir şey. Ben ben de bilmiyorum yani. Kazın ayağı orada ne oldu bilmiyorum. Korkulması gereken yerde korkmak lazım. Yani aslında hepimizin için. <gülüyor> yani e, hepimizin yetiştiği kültürden, toplumdan, aileden, sonuçta hiçbirimizin ailesi, bu getirdiğimiz tecrübelerin, deneyimlerin, iletişimimizin hepsi kökende ailemize dayanıyorsa, bizim ailelerimiz terapist değildi, psikolog değildi, yani geçmişe biraz daha gittiğimiz zaman böyle şeyler zaten yoktu. Onlar kendi... E, yetiştikleri ortamlarda öğrendikleri annelik, babalıkla bizleri yetiştiriyor. Dolayısıyla hepimizin içinde bir şekilde korkularımız var. Ve bu korkuları öyle ya da böyle bastırıyoruz. Ya da işte kişiliği oynuyoruz. Yani bastırmasak bile hadi kendimizi gaza getiriyoruz. İşte hadi buraya çıkalım plan diyoruz. Her ne kadar onu yapıyorsak da kendi kendimize, içimizde yani orada ya gerek var mıydı bunu yapmaya dediğimiz oluyor diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum diğer arkadaşlar, aynı paylaşıyor. Aynısını, evet. <gülüyor> Bazı insanlar daha iyi anne babaya sahipler. Daha iyi şartlarda kendiliklerini geliştirmişler. Bu eğitim ve kültürle alakalı değil. Anne babasının sağlam bir duygu olmasıyla alakalı. Çocuklar ilgiyle yetiştirilmezler. Annenin duygu regülasyon kapasitesi dediğimiz, kapasiteleri vardır beyinlerde babaları keza aynı şekilde onlar sözsüz iletişim şeklinde bakış, duruş, beden postürü ve yüz ifadesine geçer. bu şekilde duygu regülasyonu sağlamış olan ebeveynler çocuklarını aynı çok sağlıklı yetiştirirler. Bilgi eğitimle alakası yok. O zaman o 21 soydan gelen 500'ü öyle gelir. Hep şanslı şanslı tabii, tabii. gibi yorum. Ama ama hepimiz böyle izlediğimiz zaman Sadece kendin adına konuş, benim ailem öyle de. Ben de alabilirsin yanına. Ben de alabilirsin ama diğerlerini incelemedik, bilmiyoruz. Bilmiyoruz, ben sadece... Sen ve ben, bak iki kişi. Başkalarında kaç kişi el kaldı, 10-15 kişi böyle. Şanssız yani, tabii korkuyoruz. Korku o şeyleriyle büyüttük. Ama bu değişebiliyor, dönüşebiliyor mücadeleyle, değişebiliyor. Evet, şu danışanımızı biraz ilgilenelim. Saat kaç? 10 dakika var hocam, 9 saat. kaç var? Kaç program kaldı? Sabahlarız hocam. <gülüyor> Peki şu ağrından bahsedebilir misin? <gülüyor> ben ismini unuttum ya. Yani. <gülüyor> evet, tamam. Tamam edelim. Şimdi hatırladım. Sağ göğüsünde hocam. Sağ tarafta göğüsünde, göğüs kafesinde. Göğsünde mi, göğüs kafesinde mi? Göğüs kafesinde. Göğüs kafesinde sağ tarafta nasıl bir ağrı? Derin nefes aldırmıyor. Gece e, derken e, acıtıyor. Kul. Tıp incelemesi oldu. Anladığım kadarıyla bir şey bulunamadı. Yok. İlk ne zaman başladı? Hatırlıyor musun? Üniversite tercih. o günlere gidebilir misin mesela? Yurtta Yurtta. Sen yurtta kaldın mı sen? Yani o ilk ağrıyı hissettiğin günü hatırlıyor musun? Eee seninle. Hı, -hı. İkinci sınıfın başlangıcı mıydı? İkinci dönem miydi? İkinci sınıfın gürtü yani. Aralık gürtüydü. Yani birinci, sonu gibi. Aynı, evet, birinci dönem sonu gibi. Aynen. Kış gelmişti. Nerede okuyordun? Her bölgede Fatih Üniversitesi'nde okuyordum o zaman. Sonra İstanbul Sabahı'nda yeni geçtim. Üç sene Fatih'te okudum. Dönem... Fatih'in yurtta kalıyordum Fatih evet, Üniversitesi'nde. Peki... Birinci sınıfta böyle bir ağrı hissetmedi. Ya, tamam. ee, i̇kinci sınıfta değişenmiş oldu mu hayatında yurt arkadaşlar mesleği, mesleğe karşı, ölümle karşı sevgi mi ilgilen? Evet. Evet. Bölürüz zaten mı seralik sevgi? babanın hukuk istiyordu herhalde yok hayır kut da kendi büro derken kendi danışmanlık Kend, merkezler devlete gidip kapılanma eşeğin kuyruğu gibi maaşı talim eden aynen hani istediği zaman zamanda <gülüyor> <kazanacak> <gülüyor> ülke kendine başladık nasıl? bazı eşeğin kuyrukları olabilir anlamadım ya <gülüyor> bazı eşeğin kuyrukları olabilir olabilir evet Eşyer kuyruğu benim babamın lafı, dametlerim. Çok güzelmiş. Oğlum devlet memuru olma dedi. Eşyer kuyruğu gibi hiçbir ne uzadı ne kısa. Memurlar acırdı benim babamın. Ticarlı. Çok acıdı canım. Ben de aileden memur bir ailem dengimi kıramadım. Memurlara kız vermezler. <gülüyor> bazı bölgelerde de kız. Memur ya gariban ya. Birim bu işte göreceğiz. <gülüyor> Silahlı bir memur çıktı amca orada çıktı sonra buzdolabı taksiye falan babam yardım etti. <gülüyor> <gülüyor> evet e, o yıl hatırladığım bir şey var mı yani Sen için? E, olarak böyle çok büyük bir şey yaşamadım hani olimpiyatın bir kalıptır olmadı. E, şöyle gerçekten e, bir... bir kendini özleyecek bir şaraba, şarşıla bıraksan ya o, <gülüyor> ikinci sınıftayken böyle neler uzuna dair Alemle Şimdi almadın. burada ne yaptık? Bir, bir ağrıya odaklandık. Ağrının arkasında bir şey arıyoruz. Aradığı şeyde eğer master'si terapistiysek bir ayrılma bireyleşme sürecine bağlı olarak bir somatizasyon şikayeti oluştuğunu, somutlaştırma şikayeti oluşturmak inanacağız. Çünkü tıbbi olarak e, herhangi bir e, neden bulunamamış. E, o zaman kendisine bu şekilde bir ağrıyla ifade eden bir pisişik içerideki çatışma Büyük tencerenin e, contasının e, ne kaçırılması ne hava kaçırılması gibi bir olay düşüneceğiz burada. Şimdi onun nedeni neden anlayabilmem için doğrudan bilinçliği bulamadık. Ama ne yapıyoruz o Esas yöntemimiz dedi, serbest çağrışır. O aynı şöminenin bacasını kapattığımızda bir yerlerden duman sızacak, e, su bir yerlerden patlak verecek. Şimdi dumanın sızacağı yeri bekleyeceğiz. Sağdan soldan abdüzürt abdüzürt konulacak bir yerde öyle bir şey gelecek ki biz onu ...dukman olduğunu farkına varacağız. Evet şimdi yapalım, deneyelim bakalım. Serbest de zor ama diyelim ki yapabildiği kadar yapsın. Aklına ne paylaş, oyunlarla ilgili, başka şeylerle ilgili. Evet, hmm, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerçekten ailemle hani, ilgili e, oyunlarda çok e, beni yüzen, canımı açtığında bir şey olmadı Serbest çağrışım demek, akıllı mantıklı bir düşünce cümle kurmamak demektir. Hiçbir şey gelmiyor Hiç, bu genç. Hiçbir şey gelmiyorsa insan zihni boşturamaz, hayaller gelir, dürtüler gelir, fanteziler gelir, garip garip kelimeler gelir, Bu uçuşan şeyler olur anlatabilir mi? Sadece sen serbest bırakacaksın, fren Ya mecburen bir şey düşüneceksin işte, şunu düşünmem lazım, şunu düşünmem. lazım. Şu anda dolan ya hocam, vakit almak o yüzden. sende. Bak güzel bir şey yapalım, vakit almak istememek nedir? Öyle bir damar içinde. Altın damar. Ama hocam dokuzda bitiyor yani normalde. Biraz açar <gülüyor> <aşağı> mısın bunu? <lütfen? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yakalım. Yani, kurallar aslında benim için çok bir şey değildir. Hani illa uygulması gereken bir şey değil mi? Hani bu kadar insanın bir şekilde hakkına girmek gibi de düşünmüyorum Ne demek bunu? Biraz açar mısın? <gülüyor> hocam sonuçta galiba şu an saat doku olmuştur, dokuz oldu ya 9-3'e kadar belki sarpacak şu an benim yüzümden. Onu istemiyorum. Senin yüzünden sarpmasın Senin yüzünden. Çünkü Hı. ikinci şey kuramdayız daha. Dört tane kuram var. Dört tane kuramı da anlatabilirsiniz. Belki öyle yakı yarım saatte. Ona engel olamaz. Yani sen böyle bir bu şekilde e, bununla engel olacağını düşünüyorsun. Hı. Ben bunu hak etmediğini düşünüyorsun. Şöyle aklıma bir şey gelmediği için hani şimdi düşmem gerekiyorsa Biraz zaman bu ilginç için, o yüzden. Bilmiyorum Aynen, şu an Hala bunları konuşurken de düşünüyorum aklıma bir şey gelsin diye ama gelmiyor. Peki, vaktimiz olmadığı için ben özet geçeceğim. Yani bir iki malzeme geldiği için terapisi ne yapar diye düşüneceğim. Sizlerin hakkını yememek için kendi hakkından vazgeçen birisi. Kendilik aktivasyonu yapmaktan vazgeçiyor. Bile yol almıyor. Diyor ki ben biricik bir özelim. Gerçek kendilik olarak ihtiyacım olan şu anda somatize olmuş olan ağrımı anlamakla ilgili buradayım. Ama diyor sizler anneler ve babalar olarak diyor sizin haklarınızı yemiş gibi hissediyorum. Siz benden önemlisiniz ve değerlisiniz. Benim ne değerim sizin yanınızda? Sizi üzemem, kıramam, hepiniz bana kızarsınız, üzülürsünüz. Bir de dört tane kuram anlatacaktı, ondan anlatılsın, onun yüzünden de bana kızarsınız. Ben en iyisi bundan sıyrılıp gideyim. Yeter ki bana sevginizi eksik etmeyin diye bir bağlama oturturuz. Ve bunu süreç içerisinde, tabii böyle papadanak söylemiyorsunuz. <gülüyor> hasta, hasta bunları düşünüyor, düşünüyor. Evet ya ben şöyle düşünüyorum hasta, ama bunların yetkilisi de sorumlusu sizsiniz. Yılların terapistisiniz, yılların hocasısınız. Nelerde ne kadar yapacağınızı ben de diyebilirsiniz. Ne oluyor da ben kendi kendime bir anda işgüzarlık yapıp diğer arkadaşlarının hakkını yemek gibi pozisyonda hissediyorum? Neden bu çağrışım geldi bana? Ben sizden hakkını kast gibi boş durduğum zaman size bir şey vermediğimde ne kadar kötü hissedeceğim? Buraya oturuyorum madem, hemen bir şeyler bulmam lazım. Bulamıyorum da burada görüyorum. O zaman bir aradan çekilip çıkayım derken kendini mahveden, kendini yok eden, kendi hakkını aramayan, kendisi var olarak burada bulundurmayan ve sizlerin sevgisini ve sizlerin ona bakış tarzını iyi tutmaya, çabalayan ve beni de memnun etmeye çalışan bir konum aldım. Fark ettiniz mi? <gülüyor> Kendinden vazgeçti, bizleri önemseydi. Kendinden vazgeçme annesini önemseydi çocuk. Biz de <gülüyor> kendisinin birçok olduğunu, özel olduğunu ve kendisini ortaya koyması gerektiğini, diğer insanların kendilerini zaten koruyacaklarını Başkaları için böyle bir koruma zırhına gerek olmamıyor. Hocasının gerek duyduğu yerde tak diye terapi ve seansı kesip artık geçebilirsiniz diyebileceğini benim adıma da beni koruma gayretine girmesine gerek olmadan anlaması gerekiyor. Burada yine geliyor kendilik aktivasyonuyla ilgili bir konuya değiniyor, bireyselleşmeyle ilgili bir konuya değiniyor. Böyle çok çok kendinden vazgeçer misin? Diğer insanların hakkını yiyormuş gibi, onları fazla bekletiyormuş. Önce ben verici olayım, gülümseyim, yapabildiğimi yapayım. Yani bana demesinler kötü kız. Yani şey kız, cabbar kız, hak böyle geliyor, bekletiyor. Ben de. <gülüyor> Peki. Ee, e, Raddeliği hiç mi gidersin, erken mi gidersin? Hiç gidiyorum. Zamanlı olsun. Hadi. Evet, pek ben beceremiyorum onu da. <gülüyor> peki teşekkür ederim sağ sağolun evet, şimdi iki program arasındaki farkı gördünüz değil mi birisi sadece agresyon ve nasıl çıktığını odaklanırken kontrol odaklanırken master'sın aynı tedavi çerçevesi var. aynı serbest çalışma aynı nötral görüş. kafadan yorumlama şekli aradığı şey bileşselleşim ve kendilik atılmasıyla ilgili konular rüya gelse de kermerk Burada nerede öfke var diye onu arayacak. Masters'ın burada ayrılma, bireyleşme ile ilgili hangi süreçte kadar onu arayacak. Biz bütüncül olarak hem onu arıyoruz hem onu arıyoruz. Hangisini daha sağlam tutursak onun üzerinden devam ediyoruz. Evet, bir arkadaş daha alayım mı? 5 dakika. Ona da çok iyi bir terapis <gülüyor> <oynuyor. Kortiyen> terapisi rolü oynuyor. Kovatiyen terapisi. Hatta birisi. Ya Meslektaş olmadığın işini almıyorum senin. İyi terapist diyeceğim geldim. geldin? İyi olur. olabilir. Olabilir. Olabilir. Düşüncüm mü bilmiyorum. Efendim size bir mikrofon geldi. Teşekkür ederim. Anlat isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Selam Seki Tıp doktoruyum. Daha önce geldiniz mi siz buraya? İlk kez geliyoruz. Evet. evet, ben de. Çalıştığım memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de O heyecandan mikrofonu elde aldığından farkında değil <gülüyor> miyim yani. Yavaş yavaş yani, yavaş yavaş yapacağız. Açık mı mikrofonunuz? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet daha iyi. Yani açık geldiğinden o kadar eminsin ki kendi açma rüzumunu hissetmiyorum. İlk, i̇lk mikrofona odaklanmadım herhalde. <gülüyor> Sen geldin falan. Evet. Onlar duymamış, duymamış, işimiz. <gülüyor> Onlar olmasa siz gidebilirsiniz. bilirsiniz? Doktorlar mı, muafeler edeceğiz? <gülüyor> Onlar sadece sizin sizi sesini duymak için geldi. Kimin 50 metinden <gülüyor> geldi? Kimin 70 <gülüyor> metinden <manatilere> geldi? Sen <gülüyor> al çok <güzel>. sesin. <Siz> <gülüyor> <yapabiliriz> yani? <gülüyor> <gülüyor> <ne işim> <gülüyor> Biz olmayacağız. Ne yapabilirsiniz? Günler sağlığına dönmüş. Şimdi Kuhut terapi şu demekti, kud tamamen bu psikanatik psikoterapiden bir kopuştur arkadaşlar. Önce yavaş yavaş Freud'a karşı geldi, daha sonra Freud'a isyan etti. Birinci kitabında hafifçe dirsek gösterdi, ikinci <gülüyor> kitabında olmuyor dedi, üçüncü kitabında yok lan dedi. <gülüyor> ayrıldı yani. Ayrıldı, ayrıldı ve daha sonra bunu attılar. Dünya Psikoloji <gülüyor> Cemiliyetini başına getireceklerdi. Bay <gülüyor> <My gülüyor> psikanalist diye tanımlanırdı. Daha sonra ihanet ettiği ve babasına ihanet etmesi nedeniyle kenara kondi. O da kendi başına Chicago'da kendiliği psikoloji enstitüsünü açtı. Ve şu anda dünyada en yargın psikanalitik psikoterapi ekolünde serp psikoloji ona bağlı olan alt ekoller. İddiası şu, işte ayrılma bireyleşme süreçleri diyordu Masters'ın. İşte ödü parçatışma diyordu vesaire. Kuhut dedi ki, bir insanın en sevdiği varlık anne ve babasıdır. Anne ve babasıyla insanlar çatışmazlar. Çatışma oluyorsa orada bir istisnai durum vardır. Evrensel olan Kuran, anne ve babaların sevmeleri, evlatların anne babalarını sevmelerdir. Et tırnak gibidir ben. Eğer bir patoloji varsa, anne ve babanın, çocuğunun ihtiyaçlarını tam görüp karşılayamamaları sonucunda eksik kalmasın. Eğer çocuk bebeklik döneminde ve çocukluk döneminde ihtiyaçları olan onanmayı, sevgiyi, ilgiyi, şefkati, aynalanmayı bulamaz ise öbür boyu bunlarla ve diğer insanların kendini sevmesini ister. Bu da doğal bir ihtiyaçtır. Ne zaman ki bu ihtiyaç gerçekten tatmin olur, artık bu ihtiyaçtan bir üst ihtiyaca doğru geçer, orada tutmaz. Biz ona ihtiyacını verelim, farkındalığını değil, ihtiyacını verelim. Onun için bu hikayeyi kendilik nesnesi işlevi dedi. Bebek küçüktü, annesi tarafından sevilmek durumundaydı. Annesinin onu hissetmesini beklerdi, ihtiyacını gidermesini beklerdi. Ne zamanki anne ve baba çocuğun ihtiyacı olduğu anda orada olup onu sevgiyle, ilgiyle, şefkatle, merhametle kucaklayıp bir takım bilgi ve becerileri onlara aktarıyorsa çocuk yavaş yavaş olgunlaşır ve devam eder. Bir ömür boyu bir ötekine muhtaçız. Bir öteki bir insanın bedeniniz nasıl oksijen muhtaçsa, ölene kadar da bir başkasıyla paylaşım olmadan hayat geçmez. Buna kendilik nesnesi işlevi dedir. Her yaşta kendilik nesnesi ihtiyacımız vardır. Yani gençlikte de vardır, erişkinlikte de vardır, olgunlukta da vardır. Bu dönemler hepimizin kendilik nesnesi işlevidir. Terapi hastalar geldiklerinde eksikleriyle gelirler. Eksiklerinin terapistler tarafından görünmesini ve onaylanmasını arz ederler. Suçlarının, hatalarının, eksikliklerin yüzüne vurulmasını değil, annesi ve babası gibi onun farkındalığını sağlayacak, onu olgunlaştıracak şefkat ve merhamet duygularıyla yaklaşmalarını isterler. Eğer terapi süreçlerinde hasta bir takım sıkıntı, ansiyete, korku yaşıyorsa terapist bilmeden veya bilerek onun beklemediği bir role döndü onu bir şekilde incitti ve kırdı. Terapist bu durumu fark eder fark etmez, geri çarp yapar. Der ki biraz önce yüzün ekşidi, sanki ben bir şey yaptım, ne yaptım, bunu beraber inceleyebilir miyiz diye. Anne ve babası inceleme fırsatı bulamadı. o sekansı tekrar başa sarar. evet de bir ara kafamda daldı saate gittim, bir ara çocuğumun okuldan gelme saatiydi, onu düşündüm, seni dinleyemedim, dinleyemediğimde de sen dinlenmediğini hissettiğinde kendini geri çekildin ve yüzünü astın. Çok haklısın, ben seni dinleyemedim o sırada diyerek, neden yüzünün asık olduğu, neden bir anda konunu değiştirdiği, neden bir endişe ve kaygaya kalkıldığının arka planda ona uyumlanmayan bir şekilde olması nedenini olduğunu ayırdığına yapar. Terapiste bu olgunca duruşu bir süreç sonra dönüştürerek iselleştirme dediğimiz bir mekanizmayla hastaya geçer, hastanın ruhuna geçer. Hasta artık hasta, kendisi bir başkalarına şefat verebilecek hale gelir. Terapistin bu yetileri artık danışmandadır. Danışlar iyileşmiştir. Burada da bir başka hikaye. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, memnun olduk. <gülüyor> Sizi evet, tanıyabilir miyiz? Şeyi düşündüm, yani bunu bilinere de sorsanız söylenlerdi. Bu psikiyatri camiası neden bu kadar seneler harcamıştı, bu kadar doğal bir e, teoriyi daha önce ortaya atmamış diye düşünüyorum. Bilmiyoruz sizce. Bilmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda düşünelim. İşte i̇lk defa işte mikrofonu de, kullan <gülüyor> <gülüyor> e, ilk defa sizden duyuyorum bu teoriyi e, ve e, çok mantıklı geldi bana e, yani Freud'u dinledik çok akılcıca gelmedi e, zaten hem hani yüz yıldır dinliyoruz tabii şey anlamında e, çok solit bir kuram ortaya koymuş ama e, realete ne kadar işe yarıyor? E, çok develenmiş o kuramın içerisinde. Ee, i̇şte e, şey ayrılık de, <gülüyor> depresyonu da şimdi sizden dinledim. Ee, oradaki haklı noktalar var ama yine orada da sıkıntılar var. Bu teori daha daha aklıma yaptın ve daha insani. Ee, ve daha a, bizim ağzımızda kullanılan, yani nineme de sorsanız bunu söylerdi hmm, çocukken bizi iliştiriyorlar. Ama ninemiz söylememiş. Bu <gülüyor> e, sadece e, yazmışlardı. dedi. Yazmamışlar. Yani, birileri yazınca bir kuram oluyor. Birileri yazınca kuram oluyor. Amerika'da, Kaliforniya'da birileri yazınca. Hala onlar birileri yazıyor. Ee, birileri bizim. oluyor. Olacak devam ediyor. Şu anda yani, yazmaya devam ediyorlar. Bir 10 sene sonra onları kuram olarak tekrar anlatacak. Onlar dedem söylemiş olacak. <gülüyor> Ama yazmamış oluyorum. Ya yani. siz yazmamış oluyorsunuz veya ben yazmamış oluyorum. Psikiyatriye çok aşina değilim. Tut tut tut dedi Çok aşina değilim. Psikiyatriye değil. çok de aşina değil. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen biraz farklı bir konu. Onlar da organik kısımlar, fazla ilgilenirler. E neden geldiniz buraya? Neden geldim? Ahmiye neden geldiniz? Bu oyun heyecanlı geldi bak. Ke keyif, keyif. keyif. keyif. Keyifli bir oyun, keyifli oyun. bir sohbet var burada. Eee, keyif ortak olun dedim. Biraz sıkılmıştım gideyim <gülüyor> diye <gülüyor> Dedim ki, bir de iyi psikiyatrisi böyle var şimdi ortada. Hmm. Hani bir şey de yok, çok sıkıştıysa bir, sıkıştı, sıkıştı, bir ortam da yok. Kimseden de ses çıkmadı baktım. Vardı bayağı, var da ben seni çağırdı. Öyle mi? <gülüyor> Kimsenin olmadı ya da böyle bir görev alır mısın? Ben çıkayım ağzını satayım. Bazen yapıyorum <gülüyor> yani, evet. yapıyorum. Evet. O bu, bu kendimizi kurtarmak mı, beni mi kurtarmak mı? Mesela kahraman olmak falan yapamıyorsanız, ben yaparım neki. Mesela ya adam orada yalnız kaldı, kimse kalmıyor, dün dünler kaldı, şu adama yardımcı oluyor. Hangi yani, durumlar? Or ortamdan oldu mu bir şey? Şimdi ne oldu da geldiniz yani? Biraz önce fazla parmak kalkmadı çok, dedi. Çok tehlike yok burada. Baktım evet. şöyle o, sahnede çok tehlikeli bir durum yok. Yani güvenilir bir orkanım kadar da tehlikeli var, değil. Tehlikeli bir Ufak var. tefek tehlike oldu ama orada kontrol altına alınabiliyor. Kontrol altına aldı. Hep genç arkadaşlar çıktı. Baktım burada da hakikaten çok yaşlı kaldım Sende bir yaşlı mı hissediyorsun? Öyle, öyle gördüm sanki. Baktım daha okula yeni başlıyorlar arkadaşlar. Yeni işte baktım. E... İşte bir amca var böyle gibi yorulardı. Hocam <gülüyor> <gülüyor> 45 var, 47 var, 53 var, 55 var. 55 var. Orada var 58. biraz değiştirdi diye herhalde. Nasıl bir değişik? düşündünüz? O soru sürdüm mü Ben Onun bir düşünmem lazım. Biraz atıyorsun gülünü. Nasıl? Bir konuşalım, muhabbet edelim. Ben de olabilir. Çünkü ciddi bir şey yok ortada. konuşacak bir şey yok. Hep de hoşnutum bir şekilde. Düşünmem lazım, benim <gülüyor> etkabetim düşünmem lazım. Biraz iddileştiniz son 1-2 saniyeler. <gülüyor> Kendimi neden bu kadar bilinsizce bir hareket yaptığımı düşünüyorsunuz sorunca? Ben bak size e, çözünü... atıyorsunuz dedikten sonra bir böyle koparlandınız. Çok çabuk karar veriyorsunuz. <gülüyor> yani, doğru, doğru yani. Bu kadar, bir, onu... bu kadar insanın içinde şimdi atıyorsunuz deyince, ister istemez o yapar. Yani biraz... her, her insan yapar herhalde diye düşünüyorum. Evet, herhalde. ben de dersizlik <gülüyor> ettim yani. Biraz haddimi açtım. Atıyorsunuz diyerek sizi bir anda böyle düşünmeye ki... <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Aslında güzel muhabbet karşılıklı gidiyordu ee, Güzel sohbet oluyordu. Ciddi <gülüyor> bir şeyle yapmıyoruz. Ama bir anda verdiğim bir cümleden dolayı... Yani atıyorsunuz düşünmeden geldiniz veya şu anda da e, sen otomatik karar veriyorsan otomatik konuşuyorsunuz gibi bir şey oldu. Bir de herhalde biraz da şöyle oldu. Siz sorgulayınca ...dönüp kendini sorgulama ihtiyacı duydum <gülüyor> zihnimde. Ee, konuştuklarımı şöyle düşündüm. de ee, e, hani kendinizi savunmaya alırsınız ve zihniniz düşünmez tezimiz vardı ya... Evet, otomatik cevaplar Otomatik verdi. cevaplar verdik. Oraya gittiğimi fark ettim. Ee, o, o ciddileşme düşünme sürecinde esasında. Yani çok arkadaşlardan olabilir tabii normal insan bu kadar insanın içinde atıyorsunuz neyse ama... Benim amacım düşünmeye gitmek kendi içimde. Yani şöyle oldu ben ben de böyle sanki gördüm ee, siz e, çok çabuk cevap verdiniz farkına vardınız kendiliğinden. Evet. Bu farkından sonra ya ben acaba aynı hatayı ben mi yapıyorum hiç içeriye gitmeden? Böyle derinliğine düşünürken neden geldim şimdi cevap veririm derken ben arada bir ara gazı verdim. Atıyorsun dedim. Yani öyle atıyorsun ki arkada ne bir düşünce var, ne, derin, ne bir idrak var, ne bir kendini değerlendirme var. Laf ola gele. Burada konuşuyorsun anlamında atıyorsun önce ikinci katmerli bir içeri düşünme oldu. Mecburiyet, mecburiyet oldu. Orada bir e, ses oldu. geri çekilme oldu. Ses tonunuzda düşme oldu. Yüzünüz ciddileşti Biraz daha böyle o muhabbet ortamından daha bir ciddi e, bir pozisyona girdik. E, katılıyorsunuz değil mi? Evet, Peki ben burayı biraz açayım isterseniz ne olduğunu. Tam da bu aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim diye <gülüyor> Evet. Şimdi eee terapi de e, çok şey çetin kurallar yok şeyde. Court'ta. Court'a Kovuk, işte hoş geldinizler. Buyurunuzdasınız. Ailen hattından sonra ama yine o psikanatik literatürün getirmiş olduğu Nötral duruşu duruyor. Ama yüzde de böyle çok mendebur değildi. Yani bir ünsemeyi, bir üsemeye eden, onun coşkusuna katılır. Fakat bütün bunlara rağmen bir bebek acıktığında, annesi tam acıktığı zaman memeyi onun ağzına koyamaz. İşi vardır, gücü vardır mutfakta çocuk orada ağlar ve sıkıntılanır. Biz buna optimal kırılma diyoruz. Bu optimal kırılmalar çocuğun olgunlaşmasını sağlayan sağlıklı şeyler. Yani anne her an, her istediğini anında yaparsak, bu çocuk optimal kırılmalar yaşayamayacağı için gelişemez olgunlaşamaz, Hayatın gerçekliğini alamaz. Fakat optimal kırılmaların ötede ağır kırılmalı. Çocuk açlığa mahkum olursa, ihmal edilirse, çocuk karnı tok olduğu halde zorla doyurulmaya çalışırsa, uykusu yokken uyutulmaya çalışırsa, uykusu var doyurulmaya çalışırsa, anne çocuğu hissedemezse, bu durumlarda çocuk gelişimsel duraklamaya uğraya, korda ederek. İşte çocuğun ihtiyacı olan şeyi <gülüyor> aynı zamanda vererek, ama ne kadar da istese veremediğinden dolayı da optimal kırılmaları yaşadığı bir süreç yaşadı. Tereffü bebek ve anne arasındaki bu ilişkiye dendir. Korktelki olabildiğince samimi olarak e, danışanı dinler. Danışanı dinlerken <gülüyor> biraz önce benim yaptığın biraz manipülatif de benim yaptığın atıyorsun dediğimde şimdi çok mahvet ettik, böyle kanka moduna girdik, doktoranla beraber gayet iyiyiz. Psikiyatristlerin aleyhine attık beraber falan. Fakat bu kanka modundan Onunla aramızda olacak samimiyetin üstündeki bir kırk tıp üstüne çıkıyor. Atıyorsun dedim. Zaten ben söylemeden önce o hızlı konuştuğunun farkına varıp bu Muhammed burada gider mi gitmez mi? Yargılamasına girmişti iç dünyasında. Bir dakika ya. Burada bir şeyler yapılıyor. Ben içime buraya gelip hemen hangi duygular <gülüyor> Ne için çıktın buraya? Ben yapayım? Gençler çıkıyor. Bir de yaşlı mı çıksın dedim. Ne dedim ya? Bu söyledin ama. Bu söyledin gerçekten inananak mı söylüyorsun şeklinde bir sorgulamaya gitti orada donuklaştık. O donuklaşmaya ben bir tık daha ilerleterek atıyorsun diyerek yargıladım onu. Biliyorsun değil mi? Yani bak şakayı getirdik getirdik. sonra öyle bir dayak yapsın ki şok olursun şeklinde. Kırıldı renginde. Ve bir anda sesi ciddiye döndü. Ufacık bir kırılma. Siz belki oradan fark etmemiş olabilirsiniz. Çok minimal düzeyde çünkü sezirmemeyiyle çalışıyor. O işte bizim kodun sekansdaki bozulma anı deriz. Bu an oluştuğunda kırılma veya yani beklediği anneden sevgi verildi göremedi, farklı bir şey gördü ve ağzına gelmedi, kendini geri çekti. Bu geri çekmeler eğer çok fazla olduğunda insan ilişkilerinde yakınlığa dayalı duygusal bir ilişki kurmakta zorlanır. Her an tehdit algısı oluyor, kendisini bir şekilde savunmada tutuyor olabilir. İşte bu yapılar kendisine istediği gibi davranmadıklarında dahi sevgi ve şefde tutabilecek kadar kendisini geri çekmeyecek kadar, kendisini olduğu gibi ortaya koyabilecek pozisyona ulaştırmaya amaçlıyoruz. Hmm. Diyoruz ki biraz önce bir şey oldu, sanki ben şey yaptım diyorum, Nantur suçu üstüme aldım, hmm. dedim hiç olmayacak bir şekilde, siz zaten çok hassasınız, böyle geldiniz çok naif bir şekilde sohbet ettiniz, burada hoş bir ortam yarattınız, e, gençlere, azıcık sohbetinize katkıda bulundunuz, kendinizle ilgili ben onlardan yaşlayayım dediniz, yani gayet kendinizi ortaya koydunuz bu manada baktığında Gideceğim dediniz, ya gitmeyeyim sıkıldım biraz çıkayım dediniz Bu samimiyetin içerisinde Acaba böyle boş konuşuyor muyum gibisinden bir süratli cevaplar verince Ben de atıyorsun diyerek Sizi kırdım herhalde ya, incittim yani Hiç Olacak şey değil Neden siz bir sorgulamanın içine girmişsiniz? Ve acaba ya bu gerçekten böyle hissettiğim şey mi yoksa otomatik bu cevap verdim? Diğer arkadaşlarım yaptığım bir sorgulamadaydı bu dönem bir cümleyle beraber kırılma daha da derinleşti, tedbir daha da arttı. Bunu odaklanıp, suçu üzerime alıp bunu beraber konuşmuş olmamız bir olgunluk yarattı. Ya böyle bir şey olunca ben de tahmin değil başkaları böyle bir şey yaptığında suçu üzerime alır ya sizden önce kırdınlar. Lafım biraz fazla ileri gitti, özür dilerim ya, kusura bakmayın bu benden kaynaklandı, kafam dalgındı, çocukla meşguldüm, eşimle meşguldüm vesaire diyerek onun üzerine aldığı zaman ilişkilerinin daha iyi gidebileceği pozisyon yaratma. Bunu yapabilmesi için kendisinin buna dayanabilecek kapasitesi ne <gülüyor> olması lazım? Kırılmaya, incinmeye. Demek ki kohut, kırılma ve incinmeye tahammül derecesi düşük olan bireylerin bu derecesini artırıp olgunlaştırmayı sağlar. Bu da seanstaki bu sekanslar vasıtasıyla yapar. Ne ayrılma ve iyileşmenin de, ne de agresyon. Eğer kişide bir agresyon çıkıyorsa, terapist halt yemiştir onun için agresyon çıkıyor, bu agresyon hatladır der. Kermek'in tamamen tersi. Kermek der ki, o agresyonu işlemleyemeyen yani orada içi öfke dolu ikinci bir adam var. Burada Kuhut ben onun hak ettiği olan iyi bir nesne olarak ihtiyacını veremedim. Doğal olarak insanoğlu istediğini alamadığında öfkelenir bu öfkesinin haklı Ve bu haklılığı yatıştırmak için neler yapabiliriz? Bu öfkesinin farkına vardırmak için der. sekansı inceler. İkisinin arasındaki fark böyle bir fark. Evet teşekkür ederim. Ben nasıl şükredicem? Güzel, <gülüyor> güzel bir deneyimdesiniz. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar, bir başka baharda geti kalan üç kuramı birlikte incelemek üzere diyorum. Katkılarınızla katkılarınızı teşekkür ediyorum. Hocam, bu farkılarla ilgili neler yani, biliriz? ne Ikinci takım yani. Hepsini Bunların like. i̇şte, hepsinin kitapları burada var. Her birinin ayrı kuram bir olarak. Ayrı. Birilerinin kuramının beş <Gülüş> <L> <speeding Gülüş> kitap var. Eczer Asım'ın beş kitabı var. Üç kitabı var. On beş kitabı var. Kelbergin beş kitabı var. Hepsi. Maşallah.